Yeah Çıkkasıydı. Kainat, bugün 26 Eylül Cuma Yıl 2014, ay 9, gün 269, Hızır 144 1435, Hicri-i 2, 1430, Rumi Eylül 13 Günün malumatı, terazi burcunda doğanlar Dünden devam, son Uğurlu gününüz Cuma Uğurlu sayınız 6 Uğurlu taşınız Opal Uğurlu renkleriniz açık pembe, açık mavi, turkaz ve mat renkler. Uğurlu çiçekleriniz unutma beni çiçeği, pembe krizantem, pembe gül. Uğurlu kokularınız gardenya, yasemin ve orkide. Büyük Saatli Marif Takvimi <Sessizlik> I set it on the table and I talked to it till four I read some old love letters right up till the break of dawn Yeah, I've been sitting alone digging up bones Then I went through the jewelry and I found our wedding rings I put mine on my finger and I gave yours a fling Across this lonely bedroom Of our recent broken home Yeah, tonight I'm sitting alone Digging up bones I'm digging up, diggin up bones I'm digging up bones, diggin bones. Exhuming things that's better left alone I'm resurrecting memories Of love that's dead and gone Yeah, tonight I'm sitting alone I went through the closet and I found some things in there Like that pretty negligee that I bought you to wear And I recall how good you looked each time you had it on Yet tonight I'm sitting alone digging up bones I'm digging up bones, I'm digging up bones Looming things that's better left alone better left alone I'm resurrecting memories of a love that's dead and gone Get yeah, a night I'm sitting Merkez Açık Radyo Burası 94.9 Açık Radyo Ve Açık Gazete Başladı Ömer Madre Can Tombil Ve Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple Birliktesiniz Emre Gümşer de Bize destek veriyor Günaydın, Günaydın. Randy Travis'ten Digging Up Bones Adlı parçayla Başladık kemikleri Topluyorum hatıraları canlandırıyorum geçmişi bugüne getiriyorum diyordu. Neden çaldığımızı da Eduardo Galeano açıklasın bize. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano. Çevre Süleyman Doğru Ser Yayıncılık 26 Eylül Dünya, dünya olmaya başladığında nasıldı? Florentino Ameghino diğer bir sorgulayan bilgeydi. Çocukluğundan beri paleontolog olan bu adam, 1865 civarında Buenos Aires bölgesinin bir köyünde ilk tarih öncesi devini yeniden oluşturduğu sırada hala çocuktu. Bugün gibi bir günde karanlık bir mağaranın derinliklerinden kucağında kemiklerle çıkıp sokak ortasında çene kemiklerini, omurları, kalça kemiklerini birleştirmeye başladı. Bu mezozoik dönemden bir canavar diye açıkladı oranın sakinlerine. Çok eskidir. Hayal dahi edemeyeceğiniz kadar eski. Arkasında duran köyün kasabı Donya Valentina kahkahalarına engel olamadı. Ama yavrucuğum bunlar tilki kemikleri. Gerçekten öyleydiler. Ama bu onun cesaretini kırmadı. Hayatı boyunca nesli tükenmiş, gerçek ya da hayali, 9 bin hayvanın 60 bin kemiğini topladı ve uluslararası Paris fuarında ona altın madalya ve onur beratı getiren toplam 19 bin sayfa tutarında kitap yazdı. ...ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Evet, cesareti kırılmayan... ...merak peşinde koşan insanların... ...hikayelerini anlatmaya devam ediyor bize... ...Eduardo Galeano... ...ve Günler Yürümeye Başladı... ...adlı kitabında... ...oradan bugün... ...tarihte bugün neler olduğuna... ...kısaca göz atalım... ...Partenon... ...Tapınağı... ...Aten, Atina'da... ...bir... ...1687'de... ...bugün... Venedik, orada savaş sırasında bir bomba atılmış, patlama yapılmış. O, şeyde Atina Atina'da yerleşmiş bulunan Osmanlı güçlerini kuşatan Morozini Komandası'ndaki güçler tarafından Venedik Cumhuriyeti'ne bağlı. Güçler tarafından bomba atılmış. Partenon kısmen de tahribat görmüş. Evet. Ama o zaman bu kadar güçlü değilmiş bombalar. Ortadan kalkmamış. Ya, Partenon ün... hala gezilebiliyor. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Üniversitedeki hocam Richard Strait ee, şeyi anlatıyordu. Aynı zamanda burası Osmanlı ordusu tarafından da cephanelik olarak kullanılıyordu. Venediklerin gemilerden top atışı sırasında e, eskaza gene bir kısmı kalmıştı Partenon'un ama şu andadaki durumu nasıl? O konu hakkında bir bakmak lazım. Gayet iyi. İyi mi? Restorasyon çalışmaları falan. Kentsel dönüşüm. Yap, yürütülüyor. Alışveriş merkezi yapmadılar henüz. 1997'de de bugün bir deprem olmuş. İtalya'da Umbria ve Marke Mar bölgelerinde ve e, e, Assisi Francesco'lu... Assisi'li Francesco... Basilikası'nı da... ...kısmen... ...çökerten bir deprem olmuş... ...1997'de hatırlıyorum bunu... ...hatta radyoda da vermiştik açık gazetede... ...1959'da... ...bugünse... ...Vera Tayfun'u... ...Japonya'ya vuran... ...tarihteki en büyük tayfunmuş... ...inmiş ve... ...4580 kişinin ölümüne... ...ve... Yaklaşık bir buçuk milyondan fazla hatta bir milyon altı yüz bin insanın da evsiz kalmasına yerinden yurdundan olmasına yol açmış. O zamandan 1959'da 60'ların başına dönecek olursak o zaman da aslında bir problemle tayfunlarla karşı karşıya kaldığımız görülüyor. Evet. Ama şimdi çok daha yüksek sayıda. Ve neredeyse her hafta meydana gelen ölü insanların ölmesine neden olan seller ve tayfunlardan da bahsedebilmek mümkün. Sadece tropikal bölgelerde, buralara alışmış olan bölgelerde değil, dünyanın dört bir tarafında ve aynı zamanda Türkiye'de. Evet şimdi yani Hatay'dan Antakya'daki akıl almaz manzaralardan bahsedeceğiz evet. zaten. Hatay'ı vurdu. Beş ölü bir kayıp. Yani büyük bir facia var Hatay'da. Görüntüler insanın tüyler insanı tüylerini edecek niteliğinde yani kapılarının camlarına kadar gömülmüş menübüslerin görüntüleri yıkılmış duvarlar ağaçlar, direkler ve çamur deryası caddenin ortasından görülüyor birazdan döneceğiz ona evet ama her cuma günü aktarmış olduğumuz iş cinayetleri almana 2013'ün geçtiğimiz hafta geçtiğimiz sene bu hafta neler olmuş Kaç işçi hayatını kaybetmiş ve yaralanmış kısmına da geri dönelim. Bir umut yayınlarından çıkan iş cinayetleri Almanya bu. 19-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde medya üzerinden takip edilebilen özür dilerim. Bu takip edilebilen iş cinayetleriyle iş kazalarıyla alakalı olarak verilen rakam ise 16 ölü. 16 kişi hayatını kaybetmiş bir hafta içerisinde Türkiye'de 2013 senesinde. Oh, bu sadece medya üzerinden takip edilebilen bir durum aynı zamanda. Günde iki kişi kişiden fazla, fazla kişi ölüyor. Evet şimdi bu bir saatlik vaktimiz var. Hatta o kadar bile değil elli dakika bir şey var. Onu da hemen e, toparlamaya çalışalım durumu. E, günün en önemli haberlerini şöyle bir kısaca özetleyelim sonra döneriz. Büyük bir iklim e, problemi devam ediyor. Kuzey kutbunda bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin üçte biri oranında bir alanın erimiş olduğu yolunda yeni bir açıklama ıı, rapor var. NASA'nın raporu Kuzey kutbundaki erime 1978 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Bu sadece kutup ayılarını ve çok uzaktaki eskimoları, inuitleri filan ilgilendiren bir şey değil. Hepimizin hayatını derinlemesine etkileyecek bir mesele tam bir canlılar alemi için ve doğa için tam bir felaket haberi olarak veriliyor 17 Eylül itibariyle yapılan araştırma diye verilmiş Hürriyet gazetesinin internet sitesinde Kuzey Kutbu'ndaki 1970 1978 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış demiş. toplamda 3 milyon metre kaplayan kaplayan bu Kuzey Buzulları, Kuzey Kutbu ...ile ilgili bir açıklama yapmış... ...aynı zamandan nasıl araştırmasını Nathan Kurt ...bugüne dek Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...sizin de dediğiniz gibi... ...üçte bir oranında bir alanın yok olup... ...gittiğine dikkat çekmiş ve uzun vadede... ...bu kaybın daha büyümesinin de kaçılmaz... ...olacağını da eklemiş... ...bil bakalım neden olmuş... ...küresel iklim değişikliği diyorlar... ...küresel ısınma diyorlar... ...biz de katılıyoruz buna... ...espri götürecek bir hali yok... Ve son yıllarda yaşanan ölümcül düzeye gelen sıcak hava dalgalarının kutuplardaki erimesinde çok önemli rol oynadığı belirtiliyor Danimarka'da bir dünya çevre fonu genel sekreteri Git Seyberg'de Seiberg de kötüleşiyor demiş kötü yönde ilerliyor buzulların bu kadar hızlı erimesi hayvanlar ve tabiat için tam bir felaket demektir Rönland'da buzlar kalmayacak, hayvanlar kaybedecek yaşayacakları yerleri. Kutup ayıları, balinalar, fok balıkları, penguenler zaten şimdiden zor durumdalar. Bu kuzey kutbunda penguen yok tabi ama güney kutbundaki erimeyi kastediyor tabi. Buzulların erimesi sadece hayvanları değil insanları da derinlemesine etkileyecek. Geçen yıl yaşadığımız sel felaketleri ve fırtınaları düşünün havalar değişiyor. Daha çok insan ve hayvan can kaybediyor İklim değişikliği yıldırım hızıyla ilerliyor Demiş Buna karşılık Kopenhag Üniversitesi İklim ve Buzullar Bölümü rektörü Aynı kanıda değil Anders Svensson Gözünün önünde oluyor hala aynı kanıda olmuyor Ben de o kısmı anlamadım ve akşam beni haber okurken aksi, Çok sinirim bozuldu Aksi kanıda belki de Deniz trafiğinin yönü kuzey kutbuna çevrilir O zaman da Gemiler Afrika ve Süveyş Kanalı'ndan dolaşmak zorunda kalmaz. Bölgede minerallere, madenlere, petrole ulaşmak ve balıkçılık yapmak daha kolay olur demiş. Bir okulunun ve bölümünün fonlayıcılarına bakıldığı zaman aslında neden bunları söylediği de gayet net bir şekilde anlaşılabilir ufak bir araştırma ile beraber. Ya da bulunabilirse zor bir araştırma da olabilir. Orasını bilmiyorum. Hiç O taşın altına olmaz. elimi sokmayacağım şimdi. Merak Ama etmeyin. Kendisi diyor ki belki deniz trafiğinin yönü kuzey kutbundan geçer. Bölgedeki mineraller ve petrole ulaşmak balıkçılıkta kolay olur. Dünyanın şu andaki zaten tek eksiği mineraller ve kuzey kutbundaki petrollere erişmekte. İşte Irak'ta eriştiler ve durum ortada galiba. Evet. Nijerya'da aynı şekilde eriştiler ve durum ortada. Balıkçılı balıklarını gelip gasp ettiler Somali'nin Somalili balıkçıların korsanlar. Çıktardı. Ve oradan korsanlar korsanlık yapmaya başladılar. Durum ortada. Danimarkalılarda zaten bir ülkin kanı var. Yakında onlarda da tekrardan geri dönüş olabilir belki de ellerinde baltalarıyla beraber erimiş olan bir dünyada sular altında oradan oraya koşturup dururlar yer dururlar. Büyük şirketler, büyük şirketler. Evet, şimdi mesela bu konuda Son derece önemli bir e, kampanya yürüten Greenpeace var. Greenpeace'te Kuminaidu, Greenpeace, Uluslararası Greenpeace'in genel direktörü kendisiyle yapılmış bir e, konuşma var şeyde. E, Dem Demokrasinada Amy Goodman konuşuyor kendisiyle. Ve şöyle bir e, kampanya yürütüyor Greenpeace. Uluslararası Greenpeace. Listen to the people, not the polluters diyor. Yani kirletenlere değil, insanlara kulak verin diyorlar. Ve yani Greenpeace'in şey, Greenpeace adına Yepsanyo'nun da e, yaptığı Artik'ten, Kuzey Kutup e, dairesinden yaptığımız konuşmayı da hatırlayacak olursanız yani birincil hedeflerden biri olarak Arktik bölgesinin, Kuzey Kutup bölgesinin korunmasını alıyor. Çünkü 6 milyon imza vermişler Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine. Uzun vadeli korumaya alınması için yoksa dünyanın halinin harap olduğunu söylüyorlar. Ve bu kadar büyük imza toplayıp böyle büyük bir kampanya yapınca yarım saatini ayırmak zorunda kalmış. Bankimun da kendisiyle görüşmüş. Yani tümüyle yasaklansın herhangi bir araştırma, petrol ve diğer madenlerin araştırması. Ve tıpkı Güney Kutbu'ndaki gibi büyük bir koruma alanı haline getirilsin diyorlar. Neden peki böyle diye sorunca da e, Amazon ormanları, yağmur ormanları eğer ciğerleri ise e, öyle tanımlanıyorsa dünyanın. Arktik bölgesi Kuzey Kutup bölgesi de e, klima cihazıdır oranın ve dünyanın buzdolabıdır ve her şey çürür yok olur diyor. Yani şimdi özel zirvede bunun için yapıldı deniyor. Fakat e, çağrı da bulunmuşlar işte ülkelere bütün orada. Altı milyon insan da yaşıyor bu arada laf aramızda. yerli inuitler, eskimolar ve o kutup bölgesi Hı. tamamen yalnız kutup ayılarına ve rengeliklerine bırakılmış bir şey değil. Onların da sayısı rengelikleri ve payıları ve folklar felaket bir şekilde azalıyorlar ama oradaki insanlar da tutunmaya çalışıyor hayata ve 6 milyon ciddi bir rakam yani. Evet. Ee, şeyler e, demişler ki e, Finlandiya tamam destekliyorum tıpkı Güney Kutbu gibi olsun demiş ama gel gör ki orada çıkarları olan diğer ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Sovyetler Birliği, şey pardon Rusya Sovyetler nereden çıktı onlar pek bu işin üzerinde durmuyorlarmış. Peki bu Kuminae Dünya son soru olarak şey de sormuş Amy Goodman demokrasi'na radyo ve televizyondan nasıl bir şey bekliyorsun bu iklim yürüyüşünden diye sorunca da ya müthiş bir rakam tabii demiş yani ama. 400 bin kişiyle olan milyarlarca insanın katılmasını bekliyoruz. Ve bu, bu milyarlarca insanın katılacağı tarihin gelmiş geçmiş en büyük hareketini yapmaya muktediriz diye de yani bizim elimizde böyle bir güç var demiş. Çok önemli bir sınır noktasındayız. Çünkü aynı anda mesela şimdi birazdan Hatay'a da geçeceğiz ama Kuzey Kutbu'nda bugüne kadar muazzam bir alanın erimiş olması hakikaten hepimizi bitirecek bir şey. Yani bundan daha ağır bir şey düşünemiyorum. Ama aynı anda mesela arıların da gitmekte oldu. Bal arılarının ve yüzde yetmiş beşini poline ediyorlar. Bitkilerin yiyecek olarak kullanılan bitkilerin mesela yüzde yetmiş beşini tozlama yoluyla çoğaltıyorlar ve onların da ortadan kalkması çünkü neonik pestisitler denen, neonikotinoid denen böyle zehirli şeylerle birkaç firmanın elinde. Nasıl Kuzey Kutbu birkaç petrol ve doğalgaz firmasının elindeyse ona bakıyorsa arıların yok olup tamamen Gitmesini Gitmesine yol açacak da birkaç şirket var. Singenta ve işte Bayer gibi birkaç şirket üretiyorlar bu şeyleri, pestisitleri. İki buçuk milyon Avaz Organizasyonu iki buçuk milyon dilekçe verdi ve kovalıyorlar. Bütün yiyecek şeyimiz, stokumuz ve varlığımız, hayatımızı idame ettirmemiz buna bağlı diyorlar ve yasaklamak. Yasaklamasını istiyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nin. Evet. Avrupa Birliği yasakladı. Bu arada bir başka araştırma daha var. İşte mesela şey doğal da bu işi enerji köprüsü yapıp kurtaracağız diyorlar ya. Kirlenmeyi önleyeceğiz. Tamamen yalan olduğunu ve doğal gazın da iklim açısından en kötü şeylerden biri yakıtlardan fosil yakıtlardan biri olduğunu ortaya koyan yeni bir araştırmaya inandı. Bununla bir kez kat zamandır yazıyordu zaten Harvard'ta şu anda. Ya, çok kadını. kötü bir haber olabilir çünkü en son iklim zirvesinde bir araya gelmesindeki Climate Summit 2014'te bütün liderler neredeyse kömürden doğalgaza geçeceklerinin... sözünü vermişti. Obama işte tabi bu ama bunu yani. Tamamen bu yalan doğru olmayan bir şey yazdım yola. Çünkü bu doğru değil ve en saygın dergilerinden birinde dünyanın çıkmış bilim dergilerinden Environmental Research Letters adını taşıyor. Yani çevre araştırmaları dergisi bu ve bu bayağı Obama'nın kendisi de bir köprü yakıt olduğunu söylemişti alakası yok. Daha da küresel ısınmayı daha da kötü hale getirebilir diyorlar. Çünkü karbonsuz yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi geciktireceği ve engelleyeceği için tabii ki. A öyle diyecekler o zaman. Demek ki bu köprüymüş. Hemen buna geçelim diyecekler. Çok önemli bir iki büyük üniversiteden Irvine'deki Kaliforniya Üniversitesi ile gene Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nin birlikte yaptıkları Near Zero diye sıfıra yakın diye de bir kar amacı gütmeyen bir örgütle birlikte yaptıkları fonlarla yaptıkları bir araştırma bu yani bir kere emisyonları karbondioksit ve diğer sera gazı salımlarını azaltmayacağı gibi başka daha da berbat sonuçlara çıkacaklar, çıkacak diyorlar ve Obama'ya da bir memorandum vermişler yani daha da kötü olur aman demişler ama Obama tabi bu petrol şirketlerinin Emrinde oluyor. Herkes kendi çıkarına düşeni yapıyor galiba bu işte. Kimi, Sadece o, bir avuç şirket. Bir aslında. avuç şirkettir o. Bir avuç şirkette aynı zamanda çanak tutan birçok insan var evet. aynı zamanda ee, yarlarına ve kararını e, karlarına çalışmaya çalışan, yararlarına çalışmak isteyen birçok insan var. Mesela ufak bir araştırma yaptım şimdi kimdir bu adam necidir diye. Ee, Anders Svensson, Kopenhag Üniversitesi'nden kendisi deliciymiş zaten iklim olarak geçiyor ama ne kadar delebileceklerini ölçüyorlarmış mesela. Kutupta, Kuzey Kutup Dairesi'nde bu konularla alakalı da bir tane kendisinin hazırladığı jurnali de var. 25 yıllık çalışması varmış bu konuda. Petrolcü yani. Petrolcü değil. Daha çok delici. Deldikten sonra ne alacağı onu ilgilendirmiyor. O sadece delmeye bakıyor. Öyle teknoloji fetişistleri olur ya. Onlardan bir tanesi gibi duruyor buradan uzaktan bakıldığında. Ben bunu iyi niyetli bir şey olarak buluyorum. Bu yani, Kuzey Kutup'un bu... her tarafı delmeyi mi? Hayır, bunun sadece delme manyağı olarak ve filmlerde gördüğümüz deli profesör gibi olduğunu. Yani ben delerim gerisine karışmam diyordur iyi bir ihtimalle şey, de. Şey, cepleri onun, hiç delik olmayan cepleri paralarla, paracıklarla doludur diyorum ben. O muhtemelen odur ama onun gibi, bu, bu figür gibi birçok insan var dünya üzerinde. Sadece nasıl cebini i̇şte onları dondurabileceğini. Onları bekliyorlar tabii. Beşliyorlar işte %1'in biraz daha böyle düşenleri. ...tutmak çabasında olan insanlar. Bir de... ...yeni şey çıktı. Bu, tam bu sırada çıktı bu da işte. İklim, i̇klim... ...akıllı iklim... ...tarımı... ...palavrasını da sıktılar şimdi. Yani bayağı... ...şeyde bu... ...iklim zirvelerinde falan bunlar konuşuluyor. Tam bu yüklenmeye... ...bizim de aralarında bulunduğumuz işte... ...çeşitli... Ee, çevre e, kaygısı duyan insanlar kuruluşlar bir araya gelip yüklendikleri zaman Aa, bir dakika tarım yapıyoruz şimdi yeni e, mükemmel şeyler çıkacaklar diye e, raporlar geliyor hemen bir araştırma yapıldığı zaman arkasında kimler çıkmış bunun fosil yakıt şirketleri gibi söyledin sanki hayır bu tarım ben ha, Monsanto akıllı tarım Monsanto Singenta bu abbalarını şey yapan McDonald's Monsanto, Monsanto var mi? Walmart yara dünyanın en büyük şeyiymiş yarayı duymuş muydun şimdi e, bir hayır. yara diyorsun dünyanın en büyük suni gübre üreticisiymiş onlar finanse ediyormuş bu akıllı tarım neymiş bu akıllı tarım arısız tarım mı ...harısız, her şeysiz ama... ...böyle çok dayanıklı... ...iklim değişikliğine dayanıklı bir sürü... ...buğdaylar, mısırlar falan yapacaklar. Mesela diyor. gübreyi, tohumu... ...diğer katkı maddelerini onlardan almadığınız zaman... ...nasıl olacak bu tarım? Akılsız mı olacak? Ya da tarımsız kısmına kalacak? Sadece akıllı mı olacak? Akıllı olun diye. Gelin bunları bizden alın. Bu evet, mesajı aşağı olacak. yukarı... ...öyle olacak. Ya yani. Klasik genel stratejiler zaten değil mi bu şirketlerin? Tohumu benden almadığınız zaman... ...toprağınız ölüyor. Gübreyi benden almadığınız zaman... ...bir daha orada mahsul çıkmıyor. Ve ondan sonra da doğrudan uyuşturucu bağımlısı gibi bu şirketlere bağımlı oluyor çiftçilerde. Aynen öyle ama bunu da e, bu akılsızlığa da biz devam ediyoruz. 2015'ten sonra tayin edici tartışma konusunda su olacak diye bir araştırma daha var. Bir araştırmaya göre şu anda temiz suya ihtiyaç duyan 768 milyon yani 1 milyarın dörtte 3'ünden fazla insan. E, varmış bir başka araştırmaya göre üç buçuk milyar insan dünyanın yarısı yani tam yarısı suya çok daha temel ihtiyaçları duyan insanlarmış. Evet işte bunu gören e, ileri görüşlü belediyelerde hazırlıklarını yapıyorlar mesela 45. belediyesinin Lüleburgaz e, ilçesindeki 45. ilinin Lüleburgaz ilçesindeki belediye onlar da e, bu su sıkıntısıyla alakalı olarak olsa gerektiği düşünüyorum. 450 yıllık Sokullu e, Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki hamamı belediye meclis haline getirmişler. Oo, Hamamın öyle. içerisinde toplanıyorlarmış artık. Ortada bir çeşme var. Salonun Türkiye'deki, bel, e, Türkiye'deki belediyeler arasında bir ilk olduğunu savunmuş CHP'li belediye başkanı Emin Halbe, Hale bak Özür dilerim Emin Halebak. Oturma düzeniyle de başkanı üyeleriyle eşitledik demişler. Ortada bir çeşme, etraf mermer kaplı. Masalar kurulmuş, yuvarlak masa etrafında oturmuş olan belediye meclisi üyeleri var. Hamam meclisi deniliyor buna. Ama ne demişler? Hamama giren derler. Ya dostlar hamamda görüşmün vardı. O pazardı değil mi? <gülüyor> Neyse ol, 6 milyona mal ol. olmuş. 6 milyona mal olmuş. 2006'da gerçekleşen bir satın alma sürecinden vesaire bahsediyorlar. Ve şimdi tarihi Sokullu Paşa, Sokullu Mehmet Paşa döneminden kalma hamam artık belediye meclisi olarak kullanılıyormuş. Nasıl girecekler acaba belediye meclisine? Peştemallerle beraber belediye meclisinde mesela. Neyse. <gülüyor> Bu arada Yelp, Facebook ve Google Alek ile ilişkilerini kesmişler son olarak. Alek bu küresel ısınmaya ciddi katkıda bulunan bir yalanlayan yoktur böyle bir şey diyen bir şirket. Değil mi? Evet. American Legislative Exchange Council. Uzun Önceden bir baskı vardı bu konuyla alakalı. En sonunda böyle bir kararı varmış olmaları tabii. Evet işten geçmeden önce yapılmış olan pozitif bir durum olarak görülebilir. Evet ama yani gidişatı ancak çok büyük baskı geliyor da biraz da onun etkisi var. Ama ağırda konuşmuş Google etkileri. Aleke verilen bir para bir hataydı denilerek demişler mesela. Bilememişler. Neyse hatanın neresinden dönse zararın neresinden dönülse kardır diyelim. Peki son olarak da şeyle bunu kapatmak için artık bir iki dakika daha sarkma pahasına hataydan bahsedelim... Hatay'ın Ezin ilçesindeki sağanak yağış inanılmaz bir faciaya yol açmış. Dört kişi hatta beş kişi öldü. Bir kayıp var ve meteorolojinin uyarılarına rağmen sel sularının bastığı... ...sahiplerinin can verdiği evlerin dere yatağına inşa edildiği anlaşılır. Şu her zaman yapılan bir şey zaten. Ama <gülüyor> Amanos dağlarından yağış üzerine gelen sel... Muazzam su baskınlarına yol açmış, 40 bin nüfuslu bir ilçede özellikle Ilıca'da köprüleri yıkıp ağaçları kökünden sökmüş, pansiyon, lojman ve evlerin birinci katları tamamen sular altında kalmış. Cadde ve sokaklarda ne varsa otomobil, minibüs gibi araçlar, ev ve iş yerlerindeki eşya sel sularına kapılıp sürüklenmiş. Ya yani akıl almaz detaylar var. Ya yani hepsine girmeyeceğiz ama. Şunu hatırlatmak gerekiyor. Geçtiğimiz haftada iki kişi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde iki kişi, biri Konya'da, de, diğeri de e, Kırklar elinde olsa gerek, orayı bir kontrol etmem lazım, hayatını kaybetmişti. Bu sel sularına kapılıp <gülüyor> neredeyse artık her hafta olmaya başladı bu olaylar. Yağmurların muazzam bir trajedi yani başı kopanlar filan var böyle cesedi teşhis edilemeyenler hatta er, erkek sanınıp kadın çıkanlar ya da tersi olan durumlar var yani 59 yaşındaki Osman Başaran 46 yaşındaki Bayram Aydın Gülü, eşi 42 yaşındaki Serap Aydın Gülü. ölmüş dört cesede ulaşılmış üçü dördüncüsü 48 yaşındaki Zahide Başaran olabilir ama henüz kesin teşhis yapılamadı demişler. Bir de Zek, 50 yaşında zeki duran sel sularına kapılmış kimliği henüz belirleyemeyen bir kişi daha var ve trajik trajedin içinde çok çağdaş şeyler de var günümüzü belirten. Otomobillerini korum, kurtarmak için kenara çekmek için çıktıkları sırada sel sularına kapılıp yok olanlar var. Yani trajedinin katmerlisi bu. Yaz aylarında Ilıcı'ya gelip çay ve gözleme satan insanların da öldüğü. Suların çekilince hurdaya dönen araçlar, kökünden sökülen araç, <gülüyor> ağaçların çamura saplanmış halleri, pansiyonlardan tahliyeler, yıkılan evler. Metrekareye yetmiş bir buçuk kilogram yağış düşmesi... Sadece üç buçuk saatte mi <gülüyor> Evet. Üç buçuk saatte yetmiş bir buçuk kilo metrekareye görülmemiş bir sel felaketi demişler. Hatta daha da büyük olacağı da söyleniyor. İlk bilgilerde dokuz kişi kayıp olduğu söyleniyordu ama net değil demiş Erzim Belediye Başkanı. Ve meteorolojinin uyarısı olmuş kaymakamlığına şey açıklaması dörtlü bir kayıp fakat başı kopuk olan ve Zahide Başaran'a ait olduğu tahmin edilen cesedin Bayram Aydın Gölü'ne ait olduğu da tespit edilmiş böyle bir durum var. Pek ara verelim. Açık, Açık gazete, gazete. has come today zamanı geldi işte diye çevirebileceğimiz Chamber Brothers'ın çok ünlü parçası onu dinlemeye devam ederken bir yandan da haberlere geçebiliriz tekrar yükselişe geçerken şarkıda George Chambers'ın Chamber biraderlerden George Chambers'ın doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parça güneyli Mississippi eyaletinden 1931'de bugün doğmuş kardeşlerden George'un doğu. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet devam edersek haberlere şöyle de bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde bir takım Arap prenslikleri, krallıkları, emirlikleriyle beraber... ...üçüncü gününe, üçüncü günündeydi vurmalar ve son bombalar petrol rafinerilerini de Işidin elinde olduğu belirtilen petrol rafinerilerini hedef aldığı belirtiliyor. Günde 2 milyon dolarlık bir gelirini engellemek istiyorlar. Irak Şam neydi? Irak Şam İslam, İslam devleti. Ama İslam devleti olarak şu anda alınıyor kendileri. Daesh ya da deniyor buna şey ana fonlarını kesmek için aynı zamanda Kobani'de, Kobani'de de çatışmalar var. IŞİD'in hedefi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriyeli Kürtlerin elindeki Kobani'yi ele geçirmek diye hürriyette onu vermiş. Evet ama şöyle bir durum var biraz önce anlattığınız haberde. Benim anlamadığım nokta şu eğer de karşı birlikte birlik haline gelen koalisyonun içerisinde koalisyon olarak tam olarak netleşen isimler var. Arap ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri Geçtiğimiz iklim zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği üzere Türkiye'de destek verecekti. Askeri olarak da destek vermek dahil buna. Sonuçta etrafındaki diğer ülkelere, komşularına baktığımız zaman Irak Kürdistan'ı var. Ve aynı zamanda Irak yönetimi var, Irak hükümeti var. Bir de Esad var. Suriye Kürdistan'da var. Suriye Kürdistan'da var. Şimdi işit kime satıyor peki petrolü? Burada 2 milyar dolarlık geliri nasıl elde ediyor? Hala burası meçhur galiba. Evet bu konu üzerinde pek durulmuyor. Yani sonuçta etrafındaki bütün şeylerle, kişilerle, gruplarla, hükümetlerle kavga ve savaş halinde evet. eşit. Ama hala böyle bir gelirden, milyar doları bulan bir gelirden bahsediliyor. Ama bunu kime satarak hangi yollarla yaptığına dair bir analiz yapabilmek mümkün değil. Değil. Ee, konuşulmuyor. Konuşulmuyor bu ve konuşulması da çok iyi olurdu doğrusu. Şeyi de söyleyelim Suriye gözlem, insan hakları gözlem örgütü var. Ona göre de daha önce Halep'te vurulmuş. On binlerce kişi Kobani'den zaten Türkiye'ye kaçtı. Hatta yüz, 200 bine var sayıda biraz yavaşlamış olduğu söyleniyor. 70 kişiyi de dün öldürmüşler. 70 savaşçıyı öldürdüğü söyleniyor. Ve 8 de sivil Esad rejimi de can, can düşmanları olan daha geçen sene can düşman değil miydi? E Hala can düşmanları geç, ilk bir ha. ay önce şeyi basmışlardı İşit Esad'ın havalimanına basmıştı Babel Hava'yı. Hayır Amerika. Ha, Amerika Birleşik Devleti evet. değil mi? Ha, orası bilinmez şimdi orası. Can düşmanıydı geçen sene öyleydi bildiğimiz kadarıyla. O noktayı ben söylüyorum. emin değilim artık. Evet yani o Suriye'de uygundur Doğruyu yaptı Amerika demiş vurarak ee, Hani bizden habersiz olarak Hava sağlığımıza girmeleri durumunda Vallahi Şöyle yaparız böyle onda, yaparız diyorlar. Anladığım kadarıyla Yani tam e, Obama'da zaten bir ölüm avı Network of death terimini kullanmış Ve artık tamamen böyle e, Kutsal kitaptan kitabı mukaddesten Alıntılar gibi Konuşuyor kendisi Kendini dine de verdi galiba Hiçbir tanrı bu terörü onaylamaz e, demiş ve bu Bush'un da daha önceki başkan Bush'un ifadelerine de yakın bir şey kullanıyor yani bu, hiçbir e, uslamlama muhakeme görüşme bu tarz kötülükle olmaz onlar kötü demiş. ...ve tek anlayacağı bu... ...katillerin anlayacağı şey... ...ölüm. Kuvvetin dili, evet ölüm demiş. Yani konuşmak falan yok. Yok. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri de... ...geniş bir koalisyonla... ...bu ölüm... ...anı... E, ...çözeceğiz, yırtacağız demiş. filan. Güzel değil mi? Evet. Cihatçı John'un da kimliği belirlenmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...iki rehininin kafasını kesen... ...işi cellatının kimliğinin belirlendiği... ...iddia edilmiş... Daha önce de iddia edilmişti. İngiliz bir rapçi olduğu söyleniyordu. Ama galiba o değilmiş. David Haynes ve Stephen Sotloff ve James Pauline kafalarını kesen bu işit militanının kimlerinin tespit edildiğine kadar bilgi verilmeyeceğini ölü ya da direğe geçirilene kadar bilgi verilmeyeceği söylenmiş. Rapçi olmayabilirmiş ama. Öyle bir durum söz konusu. Olsa söylerlerdi herhalde. Evet, söylerlerdi. Cameron da bu işin içinde. O da şey diyor yeni bir toplantı yapacağız parlamentodan karar çıkartacağım diyor onları vurmak için onlar da vuruyor Fransa'da bir yandan vuruyor arada Fransızların da kellesini kesiyorlar yani kaosun kaos kere kaos haline geldi, geldi ortam ve Türkiye sınırında da çok yakın yani hükümetin bugün sınırda şu an diye verdiği bir tabloda Şöyle mesela en sağda Yukarı Sıftık Köyü IŞİD'in elinde. On, hemen onun yanında 10 yıl önce Esad tarafından yapılan karakol şu anda IŞİD'in elinde. Onun, onun hemen solunda Türk askerleri görünüyor. IŞİD ile Türk askerleri arası 1 kilometre. Aşağı Sıftık Köyü IŞİD'in elinde diye devam ediyor. Türk askeri sınır gözetleme kulesi biraz daha solda ve yatay bir dürbün göz, gözüyle bakıldığı zaman Sonra Zorava Tepesi YPG'nin elinde. Doşikalı çatışmalar da Çatışmalar halindeler evet. Türk askerleri de hemen aşağıya inersek Türk askerleri çatışmaları yakından izliyor. Dürbünle izliyorlar film seyreder gibi. Toplam 14 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz alana eğiliyor. YPG'lilerin aracı YPG ile Kobani arası 8 kilometre. Türk askeri sınır gözetleme kulesi sonra Kobani geliyor. Bu uzaydan görülmüş bir şey değil, görüntü değil. Gayet yerden yatay dürbünle, yerden yatay dürbünle çekilmiş bir şey. Şimdi savaş e, bu Zorava tepesinde e, şiddetli bir şekilde devam ediyor. İşidin Kobani'ye geçirmesi an meselesi deniliyor. Dün durdurduğu söyleniyordu YPG'nin. Eşitten çok çocuk kaçan Kobaneliler var. Tarlalarda, çadırlarda yaşamaya çalışıyorlar. Bir çadırda en az 200 kişinin yaşadığından bahsediliyor. 200 kişi bir çadırda. Nasıl olmuş bu? Çok ilginç. Yani inanılması mümkün olmayan olaylardan evet, da bahsediliyor. Hakikaten. Köyün her evinde, yani kaçan Türkiye'deki Suruç'un karacaköyü'ne e, gelmişler, sığınmışlar Kobaneliler. Her evde en az 3 Kobaneli aile misafir ediliyormuş. Yer bulamayan Kobaneliler de tarlalarda ve çadırlarda yatıyorlarmış. Bir çadırda en az 200, 200 kişinin kaldığı Karaca köyünde bulunan yaşlı çoluk çocuk kadınlardan oluşan kobaniler hastalık ve açlıkla mücadele ediyorlarmış. Köyün tam karşısındaki Zorava tepesinde de YPG ile IŞİD arasındaki şiddetli çatışmalar gözle görülebiliyormuş. IŞİD'den kaçan kobanilerin sınıra gidip gün boyu çalışmaları dürbünle takip ettiğinden bahsediliyor. Hürriyet gazetesi de oradaymış. İdris Emin'in haberi bu. Doçkalar, toplar Bu gibi şeylerden bahsediliyor Peki yani bir de hızla Sivil ölüm bu Amerikanın vurması Dolayısıyla da Sivil ölümler sayısı Büyük bir hızla yükseliyor Senin, Dün bir kıyaslama vermiştin Baya çok Dikkat çekici bir şey Mesela Suriye İnsan Hakları Örgütü'nün Verdiği, gözleme örgütünün verdiği şey İzleme örgütünün 183 kişi Öldürmüş Amerikan bombaları paramparça ediyorlar. Bunlardan 36'sı e, sivilmiş. Hiç yani savaşan gruplara dahil değil ve çoğu da kadın ve çocuklar. Nasıl buluyorsun bunu? Ya durum şu. Amerika, değil... yani Obama'nın barış ödülü Nobel barış ödülünü alması ne zamandı? İki sene önceydi galiba. Evet. Şimdi bu sene de versinler bir tane daha bence. Bilmiyorum. Ama şöyle bir durumdan yani bahsediyorum. Bir vuruşta 183 kişi öldürüyor. 36'sı sivil ve kadın ve çocuk. Iraak'ta müdahale sırasında bir aylık sürede öldürülenden daha fazla insan öldürdü Suriye'de geçtiğimiz 3 gün içinde. Suriye'nin zaten son 3 yıldır kaderi bu diğer ülkelerdeki çatışmalarla kıyaslandığında. Evet. Ama şöyle bir durum da söz konusu. İşit dediğiniz örgüt topyekün bir şekilde ayrı yerlerde yaşamıyor sivillerden. Ve sivillerin içerisinde normalde de aynı şekilde barınlıyorlar. Onun mesela. için bombalarsan sadece IŞİD'i evet. değil. Kadınları, çocukları, yaşlıları bütün sivilleri de tehlikeye atıyor. Öyle akıllı yok ama inşa edilmedi şu anda benim bildiğim kadarıyla. Ama iki milyon günde şey alıyorlar diyor. Para kazanıyorlar petrolden. İşte. Onun için, onun için öldürmeliyiz. Müşteri bulsalar, müşteri bulsalar daha kolay çözülmez mi? Kendi kendilerine petrolü içemeyeceklerini ve satamayacaklarına göre işitmediği anları bu şekilde de kesilebilir ağları. Profileri patlatmanın ne gereği var? Zaten o, bir yandan iklim değişikliğiyle alakalı konuşmalar yapıyorsunuz, emisyonlarınızı nasıl ya atacağınızdan bahsediyorsunuz. Silahların müşterisi kim? Hangi silahların? Başın elindeki silahların yapımcısı kim? Onlar mı? O, hmm. Onların arasında çok ülke var. O, İsrail'den tutun Almanya'ya, Rusya'dan tutun Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok ülke yüzde var. %50'sinden fazla Amerikan tabii. Evet. Peki bu arada Fransa vurmuş Irak'ı. Bu da Irak'ı vurmuş yeni. Stéphane Le Foll de öyle söylemiş. Paris'ten açıklama yapmış. Vurduk demiş. E, Amerikan sözcüsü John Kirby de amiral kendisi... Da, o da vurduk ve vuracağız demiş. Daha bu, bu, daha, bu daha başlangıç demiş. Vallahi <gülüyor> daha fazlası da olacak demiş. Fakat seni çok şaşırtacak ve belki Özdağ'ı da şaşırtacak haberi, cümleyi biraz sonlara sakladım. Söylüyorum. Evet, Rakka şehrinde e, sivillerle konuşmuşlar. Orada or, Rakka'nın sakinleri çok korkuyorlarmış. Şaşırdınız değil mi? Evet. Neden korkuyorlarmış? Ölmekten ve başlarına korkar mı ya canım oradaki insanlar? Hepsi Baş... zaten ölmek için gitmemişler Rakka'ya? Hatta rakada <gülüyor> doğanlarda ölmek için doğmamışlar. Evet, aynen öyle. Çok korkuyoruz demiş. Bu İbrahim Rakavi BBC'den bu aldığım haber. Çünkü yarın ya da bir saat sonra ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Onun için çok korkuyorlar demiş. Hatta çok ilginç bir şey. 20 yaşında bir Suriyeli Hibadiye. Bir genç kızla konuşmuşlar. Guardian'dan bu da. Rakka'da yaşıyor. Rakka'da Guardian, Guardian gazetesi gitmiş bir kadınla mı konuşuyor? Evet. İmkansız. Öyle bir şey söz konusu olabilir mi? Öyle diyor. He, tamam o zaman siz aktarmayı tamam edin. Ama bildiğimiz kadarıyla Rakka'da kadınlarla konuşmak, yan yana gelmek yasak ve gelindiği zaman da kafaları gözleri kesilmiyor mu insanların? Aynen Suudi Arabistan'da olduğu gibi. bombalanan ülkelerin arasındaki. Demek, neyse. Neyse yapmışlar. Hiba'da... O da korkuyormuş ve demiş ki ben bu çok önemli bu guardian'ın bu şeyi ki de aynı. İkisinden de çok geniş bir sonuç çıkıyor. Işı e karşı insanlarla konuşuyorlar orada. Işı'yı istemeyen insanlarla. Fakat Amerikan ve diğer bombalamaları daha çok istemedikleri ortaya çıkıyor. Hiba demiş ki Amerikan saldırıları ben Işı'da e karşıyım. Ama Amerikan saldırıları kabusun ötesi bir şey demiş. Kelimelerle tasavvur edilemeyecek bir şey demiş. Yağan bombalar üzerimize demiş. Yani oradaki o coğrafyada yaşayan insanların böyle bir tepkisi var. Geçtiğimiz haftada Irak'taki Sadr hareketinin lideri Muktada El Sadr, ABD'nin işit gerekçesiyle düzenlediği müdahaleye karşı olduklarını açıklamıştı. E, yaptıkları açıklamada Karasaray Irak'a dönerse biz de döneriz. Zalime karşı olsa da yardım etmek haramdır demiş. Ve halkı protesto gösterilerini çağırmıştı. En büyük şeyi bu gruplardan bir tanesi Mukhtar için önderliğini yapıyordu. Ya tasvir edecek şey yok demiş. İba. Herkesin travmatik şeyleri var Amerika Birleşik Devletleri'nin bombardımanıyla alakalı. Aynen yani küçük kız kardeşimle balkonda oturuyordum demiş ve espri yaptım demiş. Yani bilmiyor daha bombalamanı. ilk bombalamadan bahsediyoruz. Uçakların sesini duyunca ee, şaka ettim şakalaştım Seçini, e, saçını tara ve gülümse filme alınacaklar seni dedim diyor ve ondan sonra cehennem geldi diyor ee, ne yapacağımızı bilemedik hatta komşumuz hastaneye koştu kan istiyor musunuz dedi hiç şey yok ki, yaralanma yok demişler zaten şimdi pek çok insan senin tam söylediğine benzer bir şey söylemiş IŞİD'in karargah kurduğu yerin yanında bir sürü insan oturuyor demiş komşular. Onlar da büyük tehlikede. Evimizi bırakamayız biz kadere inanıyoruz demiş. IŞİD insanların arasında zaten kamp kurdu. Evet. Yani onların orasında kamp kurdu. Ama şöyle bir durumu da vardı aynı zamanda bahsettiğiniz bölgenin. Suriye'deki savaşlardaki en stabil haldeki olan yerlerden bir tanesi olarak biliniyordu ondan sonra insanların göç ettikleri savaştan kaçan insanların geldikleri yerlerden birisi de o aynı şekilde olduğu söyleniyordu ama şimdiki durumu hiç de öyle durmuyor yani mesela Ebu İbrahim diye, evet işte Ebu İbrahim adam da BBC ile konuşmuş ve Rakka kendisi bir web site'si de kurmuş Rakka sessiz sedasız boğazlanıyor diye ve biz tamamen de karşıyız ama bu e, bu, bu devam ederse Amerika'ya karşı IŞİD'i destekleriz diye laflar geliyor. Şimdi bu çok aslında makul geliyor insana ama insanların içinde bulunduğu bu şeyde olacak iş değil. Yani mesele sadece bombalamanın emperyalist olması değil. Yani bambaşka şeyler var. Yani uluslararası hukukla en ufak bir alakası yok savunma kendini savunma ile en ufak bir alakası yok yani ben e, ömrümün önemlice bir bölümünü ilk hayatımın ilk e, bölümünü uluslararası hukuk ve ilişkiler üzerine çalışarak geçirdim bu tip şeylerde. E, ...insanlık için geçerli olduğu söylenen bütün kuralları çiğniyor Obama ve Amerika Birleşik Devleti. Bunun emperyalizmle falan alakası yok. Yani bu batı medeniyeti ve de insanlığın kurduğu medeniyet bir takım uluslararası normlara dayanacaksa onlara onları tanımıyor. Şeyi anlarım şimdi Rojava bölgesindeki o insanların kaçmasıyla alakalı ortaya çıkan savaş durumunda... YPG güçlerini desteklemek için yapılan bombardımanı anlarım cepheleri. Ama bakıldığı zaman oradaki cephelerde de bir bombardıman olmadığından bahsediliyor. Türkiye'nin yanı başında insanlar gene birbirlerini boğazlamak boğazlıyorlar hali hazırda. YPG ve IŞİD'den bahsediyoruz. Orada bombalama yok. Doğrudan sivillerin de içinde yaşadığı şehirlerin üzerine yapılan bombardıman var. Bir de bu işin şöyle bir kısmı var. Burada Bu, co bu coğrafyada yaşayan insanların nasıl birbirleriyle duygusal bağlara sahip olduğunu da biliyorsunuz. Tunus'ta başlayan durumun ardından nasıl Mısır'a, Cez Cezayir'e, Tunus'tan Cezayir'e geçtiğini ardından Suriye'ye geçtiğini hep beraber gördük bundan iki sene önce galiba. Ve aynı şekilde böyle bir bombardıman sırasında büyük bir sivil kaybının ardından bu saldırıyı destek veren Arap ülkelerindeki durumu da tekrar göz önünden geçirmek gerekebilir. Yani orada siz Suriye'yi vuracaksınız. Sivil ölümleri yaşatacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik olarak yapacaksınız bu durumu. Ardından Suudi Arabistan'da herhangi bir tepki gelir mi? Gelir ya. herhalde. Gelmez mi? Bu zamana kadar gelmemiş olabilir ama <gülüyor> muhtemelen gelir. Hadi Birleşik Arap Emirlikleri olarak düşünsen orada gelir mi? Kelleleri kesip duran Dünyanın en sert rejiminden bahsediyoruz. Wahhabi rejiminden bahsediyoruz. İnsan hakları ve kadınların haklarından bahsediyoruz. Aynı durum Suudi Arabistan'da da geçerli. Şeriat aynı şekilde şeriat Suudi Arabistan'ın içinde de var. En derin ve sert bir şekilde. Onu ve yıllardır işte. değişmeyen bir şekilde. Ama şimdi Irak'ta da aynı durum söz konusu olduğu zaman topyekün düşman olarak nitelendiriliyor. Kurum olarak kafalar kesildiği zaman bir sorun yok. Kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildiği zaman büyük bir sorun mu var galiba. Barış evet aynen öyle. Barış ödüllü Obamada Nobel Barış Ödülü Obamada e, tek bir maddesinden bahsetmeden Birleşmiş Milletler'in meşhur savunma hakkını kullanıyordu. N niye Amerikan çıkarlarına saldırı olduğunu, hangi maddeye dayanarak olduğunu söylese, Güvenlik Konseyi'ni toplasa Birleşmiş Millet'in bu amaçta Hepsini anlayacağım ama herhangi bir şey yapmadan bir tek aşamasında bile tek başına hareket etmeyi bırakmadığı için böyle bir şey olamaz. Yani 51. maddesini işte bütün ömrümüzde bize bunu okuttular. Biz de bunu öğrencilerimizi okuttuk. 51. maddesi Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın kendini meşru savunma hakkı verirse o güvenlik konseyi müdahale edene kadar tek başına da ateş etmeye izin verir veren bir madde. Peki o madde nerede? Geçtiğimiz sene bunu net Silahını, bir şekilde saldırı gördük nerede? Geçtiğimiz sene net bir şekilde gördük. 2013 senesinin Temmuz ayında Guta'da kimyasal saldırı düzenlendi. Ardından herkes Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Suriye'ye hava saldırısı düzenleyip düzenlemeyeceğini konuştu ve ardından da ortaya çıkan sonuçta işte Birleşmiş Milletlerin bahsi geçen kararlarıyla alakalı bu durumun olamayacağıydı. E şimdi ne oldu? Libya'da ne oldu? Hatırlıyor musun? Kaos. NATO ülkelerinden bahsediyorsunuz bu sefer. Yemen'de ne oldu? Kaos. Suriye'de kaos, Somali'de kaos, Kenya'da kaos, Güney Sudan'da kaos ve tabii ki Irak'ta. Irak'ta kaosun A babası ...diyeceğimiz şey var. Yani bu arada Yemen demişken... ...Yemen'in başkenti Sanan'ın kontrolünü ele geçirmiş... ...Ensarullah hareketi. Silahlı kişiler... ...sokakları ve bak bakanlıkları da... ...kontrol ediyormuş. Orada da bir kent düştüğünden bahsedilebilir yani. Başkent özellikle. Yemen. Evet. Biz petrol aramaya devam etsek mi acaba... ...şeyde bu arada... Bir diğer taraftan da açlıkta, açlıkta ölmekle karşı karşıya olan insanlar var. Esat güçlerinin suyu kestiğinden bahsettik. Geçtiğimiz hafta Cuma günü bugün Esat güçlerinin bir haftadır Yermuk kampında suları kestiğinden bahsettik. Hala devam ediyormuş o durum. Bu kez susuzluktan ölmek üzere olduğundan bahsediliyor Yermuk kampında kalan insanların. 18 gündür bölgede içme suyu şebekesi kapatılmış demiş oradaki aktivistlerden bir tanesi. Susuzluk nedeniyle yeni bir insani krizin yaşandığını ve bunun yanı sıra temizlik ve sağlık ihtiyaçlarını da karşılayamadıklarını söylemiş. Yermuk kampı iç savaş öncesinde 160 bin mültecinin kaldığı Şam yakınlarındaki kampta şimdi 140 bin kişi çatışmalardan ayrılmış ve sadece 20 bin kişi kalmış. Kuşatma altında açlık ve su su krizinden bahsediliyor bölgede. Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken haftalarla ifade ediyorum Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin demişti hatırlıyor musun evet. yıllardan da aylardan bahsetmiyorum haftalardan bahsediyorum demişti bu iki buçuk sene kadar önce oldu galiba e, bu arada da işte maalesef Erdoğan'da mesela Star gazetesi tamamen şeyi Erdoğan'ın yaptığı konuşmanda koltukları photoshopla doldurmuş birleşmiş Photoshop mu doldurmuş? başka bir fotoğraf mı korumuş onu ben anlamadım yani arada bir fark olmasın. Olmaz. Tabii ki de yaptıkları haber açısından. Vallahi Star öyle diyor şey. Bazı gazeteler... Bence öyle, öyle iltenekleri yoktur Star gazetesinin. Photoshop değil de farklı bir fotoğraf kullanmış gibi bir geliyor. Birinci sayfasında yer alan fotoğrafta boş olan salon, dekupe tekniği kullanılarak Erdoğan'ın konuştuğu sırada doluymuş gibi gösterilmiş. Hmm, Dekupaj teknikleri dediklerine göre ortada böyle Photoshop durumlarda olabilir. Peki. Ara vereceğiz. Ee... <gülüyor> Bu arada şeyi de belirtelim hemen. Tarihte biraz tuhaf okutuluyor. Tarih Vakfı orta öğretimde tarih vakfı eğitimine, tarih eğitimine destek veriyormuş. Bir süredir orta öğretim kurumlarında verilen tarih derslerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü projelerine bir yenisini daha eklemiş öğretmen ve öğrencileri destekleyecek Uygarlıklar Tarihi ve 20. Yüzyıl Dünya ve Türkiye Tarihi kitaplarını aynı anda yayına hazırlamış. Bunu da duyuralım çünkü çok büyük çarpıklık var. Yani 2. Dünya Savaşı'nın ne olduğunu bilmeden mezun olan bir nesil var aynı zamanda. Ve Ermeni her yerde düşmanımızdır diyen metinler var. Evet. Bu tarih kitaplarında buna karşı böyle bir şey iyi destekliyoruz tabi devam edeceğiz konuşmaya. Açık kastı. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Günaydın, merhaba. Her şey nasılsınız? olağanüstü güzellik de fevkalade <gülüyor> iyiyiz yani. Hı hı. Güzel, evet. gerçekten de iyi bir seyahatten geldim ben. E, o yüzden zaten böyle bir hevesle nasılsınız diye sordum yani. Hani bizden daha iyi haberleriniz oldu. <gülüyor> Yani dünyanın en büyük gösterilerinden birinin, kuvvet gösterilerinden birinin yani ve sıradan halkın tamamen yaptığı bir şeydi. Doğrusu yani bütün dünyada 2800'ün üzerinde olay vardı yani şey olan aktivizm hareketi 166 ülkede yani daha fazlası da biraz zor olurdu yani sadece evet. Amerika'da e, kolej öğrencileri yani üniversite öğrencilerinin katılanların sayısı 50 bindi filan böyle evet. <gülüyor> acayip bir şeydi evet. o yüzden iyiydi orası ama gelince Dü tabii... dünyada iyi şeyler de oluyor tabi Türkiye'de birçok insanın hani bu olan biteni pek ruhu duymadı tabii, e, son derece içine kapanık halimizde yine Türkiye'nin gündeminde kavrulduk durduk evet medya sağ olsun <gülüyor> kendi kabusumuzda kavrulduk diyelim ve ma maalesef de işte pek de farklı bir şey göremiyoruz yani hani Türkiye'de olan bir tarzında. Hakikaten yani bu burada gündemin zaten eskiden de böyle bir hali vardı. Fazlasıyla kendinin içine çekiyordu Türkiye kendi içine kapalı bir ülkeydi zaten. Fakat değişip değişip bu sefer dünyaya açılır gibi gözüküp Hani dünyadan da artık çok bahsediyoruz aslında. E, fakat e, daha da beter bir şekilde aslında e, kendi derdine kendi içine gömülmüş durumda ve en kötüsü e, dünyayı algılayamıyor Türkiye artık. Evet yani, yani dünyanın ta kendisi dimdik ayağa kalktı ve bu bu böyle devam edemez dedi. Yani bu ya sadece iklim meselesi de değildi. Bu bir avuç bir elitin işte sadece e, ceplerini, karlarını artırabilmek için. Yeryüzünün bütün kaynaklarını ve insanların e, hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi yok edici tavrına karşı bayağı ayağa kalktı. Tarih yazdık da öyle sık sık spor özellikle sayfalarının söylediği tarih yazdık klişe olmaktan çıktı yani. Burada işte zorluk şu yani eskiden Türkiye gündemiyle dünya gündemi arasında bir bağ kurmak Kolaydı her ne kadar Türkiye içeri, içeri içine kapanık olsa da fakat şimdi artık olan ya Türkiye gündemini ya dünya gündemini bir seçim yapmak zorundasınız adeta ikisini birden birbirine bağlayarak takip etmek gerçekten imkansızlaşıyor çünkü dediğim gibi Türkiye kendi sanal gerçekliğini yaratıyor ve o kadar negatif etki var ki bugünden de uğraştığınızla ilgilendiğinizde sizi etkileyen. Ee, hakikaten e, medya dediğimiz şey neyse Türkiye'de artık onu hani klasik anlamda bir medya olarak da e, nitelemek e, böyle bir şey söylemek e, imkansız bence çünkü propaganda aracı belki demek e, böyle bu şekilde adlandırmak daha doğru e, biz de propaganda aracıyla karşı karşıyayız ve bu propaganda aracının da işte e, şeyleri e, ga gayet mafya gibi tetikçileri var adı gazeteci ama kesinlikle gazetecilikle hiçbir alakası olmayan insanlar ve eskiden hiç olmazsa bir parça oradan bir parça oradan bir bilgi yoğurmaya çalışırlardı dünyayı takip etmeye çalışırlardı bu insanlar artık o da yok yani hani e, tamamen Yalanlar üzerine kurulu fabrikasyonlar, fabrikasyon gerçekler diyelim üzerine kurulu bir e, sanal e, alemde yaşıyorlar ve bunu empoze ediyorlar bütün Türkiye'ye. Evet bu dediğini ee, doğrulayan da önemli bir şey birçok gazete e, manşeti var elimizde. İşte stardan başladık <gülüyor> montaj meselesiyle ilgili olarak bugünkü yani dünkü genel kurulda. Boş evet. koltuklara hitap eden e, Cumhurbaşkanını dolu koltuklarla tümüyle doluymuş gibi gösteren fotoğraf hileleri kullanılmıştı. Evet. Bugün de aynı gazete sessiz dünyanın sesi oldu diyor. Yani e, çocuk ve kadınların katledilişine sessiz kalan Birleşmiş Milletler her fırsatta te tepki gösteren Erdoğan bu sefer Bir Birleşmiş Milletler kürsüsünden Haykırdı mazlumların sessiz çığlığını dünyaya duyurdu. Konuşması da büyük yankı uyandırdı diyor. Mesela işte şeyde aynı sabah gazetesi de darbeciyle oturmam diktatör Sisi'ye tavrı dünyaya ders verdi şeklinde. Artık tamamen ipin ucu kaçmış durumda yani. İpin ucu kaçmış vaziyette ve işin acıklığı yana işte biliyorsunuz Mısır gazetelerinin duyurduğu üzere Mısır kaynaklarının bir de bir, bir iddia var yani e, Mısır'la özellikle Türkiye görüşmek istiyor ve bunun için e, hatta da zaten duyuruldu e, işte dışişleri bakanları görüşecek diye e, e, evet Erdoğan ilk önce e, hani Erdoğan sişinin de neredeyse içinde bulunduğu bir görüşme olacak e, evet. haberleri dolaşıyordu ama ondan sonra e, dışişleri bakanlarının hani bu, bu iki ülkenin buluşacağı neredeyse e, bir şey oldu e, hani e, artık her tarafta konuşulan bir haber haline geldi. Geniş çaplı olarak e, dünya da bütün güvenilir kaynaklarda yer aldı. Ondan sonra da bir baktık ki işte bu Erdoğan'ın konuşmasından sonra e, Mısır tarafı iptal etti görüşmeyi. Yani şimdi ta tamamen e, artık hani e, iki kaçmış derken bir de yalan alenen söylendi. İşte bunu çünkü e, basın danışmanı e, Cumhurbaşkanı'nın Betülullah Göktaş ki kendisi de eski bir gazetecidir. E, bir zamanlar Vatikan'da e, master yap yapıyordu kendisi e, ve doktora üstüne devam ediyordu. O zamanlardan hani MTV'de çalıştığı dönemlerden de ben kendisini tanırım. Onun bu şekilde yalanladığının Cumhurbaşkanlarının seviyesinde Sisi ile Erdoğan'ın görüşeceğinin yalan olduğunu düşünüyorum. Çünkü tekisi dediğim gibi bayağı bir kaynakta yer aldı. Ve bu ne perhiz bu ne lahana turşusu geçtim. Hani Türkiye'nin bunun bunun gibi çok hareketi var aslında. Ee, içeride başka, dışarıda başka. İşte mesela e, bu işiyle ilgili tamamen işte tavır değişikliği yaşanması Amerika'ya gidildikten sonra vesaire. Ee, üstelik de hani bu son günlerde, son haftalarda mesela bu işiyle yönelik operasyonlar ortaya çıktıktan sonra. Türkiye'de Türkiye basınında e, hani e, baş, başbakanken Erdoğan'ın çok sevdiği bir laf vardı siyaset mühendisleri. Aslında kendi etrafındaki siyaset mühendisleriyle on durumda ve tamamen bu insanlar işte o sanal gerçeklikler yaratmak, işte bir takım hani e, günü kurtaran e, popülist söylemler uydurmakla görevliler. Ve bu siyaset mühendislerinden bir tanesi e, şöyle bir şey söyledi ya ben yani bir haftadır kafamı kuculayan bir şey vardı dikkatinizi çektiyse hep çok anti imperializim anti emperyalist vesaire bu laflar çok geçmeye başlıyordu. Alevsah hani birden karşımızda bir çaviz mi var ne var falan gibi ben düşünmeye başlamıştım. Ondan sonra yani bu laflar bu tarz vurgular çok geçiyordu hükümete yakın kalemler işte başka kanım. Ee, yeni başbakanımız ondan sonra yeni cumhurbaşkanımızın danışmanları falan bu çevrelerde ve hakikaten de bu siyaset mühendislerinden bir tanesi dün televizyonda işte bir şey kendine işte sorulan sorularla görüş bildirirken niye Erdoğan bir çavez olmasın aynen bunu söyleyerek veya da eskiden hani 3. Dünyacılar vardı öyle bir söylem geliştirmesin dedi ve demek yani gerçekten de bunun arkasında Erdoğan'ın hani bu emper emperyalizm vesaire söylemiyle süslenmesinin, donatılmasının çevresinin arkasında böyle bir kurgu var. Hani bu sefer de bunu deneyelim. Biraz da bunu e, satalım gibi bir hal var. Çok ilginç. Bu, bugün e, gördün mü bilmiyorum. E, yani ondan mı bahsediyorsun onu da e, söyleyemem ama yani sabah gazetesinin bugünkü manşetinde dediğin gibi bir şey var. Mehmet Ali. Berber'in haberi var. Erdoğan, evet. diktatör Sisi'ye tavrı Erdoğan'ın dünyaya ders diyor darbeciyle oturmam demiş. Ve bir fotoğraf var işte İspanya Kralı'nın Amerikan Başkanı'nın bir, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter'inin Meksika Devlet Başkanı'nın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin filan e, olduğu bir toplantı masasında, yemek masasında... Şeyin yok Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmedi diyor protesto etmiş darbeci silsinin de oturacağını öğrenince Birleşmiş Milletler yemeğini protesto edip katılmadı Hayır, diyor. Protesto etmese bile aynı masada oturduğunun bir fotoğrafının çekildiğini düşünsenize o kadar laf ettiniz geçtiğimiz sene itibariyle darbeci ya, gelinen diye. Şimdi aynı masada fotoğrafınızın çıkıp ay, sabah gazetesinde olduğunu görüyoruz. Hı. Pardon öyle böyle böldüm kusura bakmayın evet. ama şey burada bunun arkasındaki hikayeyi bilebilmek de tam mümkün değil şey olarak ne, ne olup bittiğini burada doğru düzgün bir gazetecilik hikayesi göremiyoruz şey yapamıyoruz yani hani e, e, o, orada takip eden Türkiye'den giden gazeteciler gayet sayılı işte e, bazıları Amerika'da olanlar akreditasyon verilmiyor şöyle bir yani hani Türk e, delegasyonunun çevresine yaklaşmak ve haber e, yazmak etmek zaten çok zor ama şunu biliyoruz en azından ee, Mısır'ın bir bir başarı hikayesi olarak yansıtıldığı, yeni Mısır e, şeklinde şeyler olduğunu her tarafta işte sloganlar posterler vesaireler olduğunu şeyde e, Amerika'da e, işte New, e, New York'ta bu o, zirve sırasında ha, bu zaten ayrıca tartışılır kimse burada yani tutup ben herhalde silsiz alınacak halim yok. Ama ben aylardır neredeyse işte şey gezi sürecinden falan beri zaten herkes sisicilikle, darbecilikle falan suçlanıyor muhalif. Herhangi bir şey söylemeye kalkan. Hani ben bundan yaka sikmiş vaziyetteyim. Yani Mısır politikası bu kadar Türkiye'nin işine sokuldu. Ki Mısır'dan da benim, hani ben Orta Doğu uzmanı değilim, Mısır uzmanı hiç değilim. Ama sonradan tanıştığım etkin vesaire son derece işte demokrat çizgideki falan filan insanlar Türkiye'den yaka sikmiş ve nefret eder haldeler. Yani bizim politikamıza bu kadar karışmasaydınız belki biz bu halde olmayacaktık diye. Ya bu çok acı bir şey. Zaten hani ben bunu bir Türkiye vatandaşı olarak üstüne e, hiç e, hak etmediğim halde yapışan bu e, şeyi etiketi bir anlamda dünyada işte Muşo'nun içlerine fena halde karışmış ülkenin e, vatandaşı olmayı, yaşamış biriyim. Ondan sonra üstüne Türkiye'de her sesini çıkardığınız zaman işte yok siz sizicisiniz, darbecisiniz, şöylesiniz böylesiniz diye suçlanıyorsunuz. Ondan sonra bir de üstüne tamamen yani hangisi gerçek, hangisi doğru belli olmayan tuhaf tuhaf haberlerle karşılaşıyorsunuz. Burada yani New York bir gerçek varsa Obama'nın mesela Erdoğan'la görüşmediği Böyle de bir durum var ortada Joe Biden çünkü başbakan şey başkan yardımcısı şeyle görüştü Erdoğan'la görüştü ve üstelik de Cumhurbaşkanı olduktan sonra yani açıkça Obama'nın görüşmek istememesi muadiliyle. Biz gösterge zaten kendi içinde. Ha ben ay Amerikan başkanı e, Cumhurbaşkanımızla görüşmesine kadar senat demiyorum. <gülüyor> yani Obama'nın zaten nasıl bir hayal kırıklığı ortada olduğu biltek olarak vesaire o başka bambaşka bir tartışma konusu. Ama Türkiye zaten talep ettiği bir takım şeyler var. Hani payeler var diyelim uluslararası politikada onları elde edemiyor. Ama kendi iç kamuoyuna da dönüp ondan sonra yalan söylüyor. İşte bu çok ciddi bir sorun. Evet. Yani evet. bazı gazetelerde de şey var zaten. Biden'la görüşüyor. Obama da araya girdi. Görüştü, katıldı falan gibi. Hükümet yanlısı. Obama ben. da araya nasıl girmiş? Yani oteldeler hani öyle birden. <gülüyor> hadi ben evet. de geldim falan gibi mi? Yok Nedir telefon yani? etmiş. Hani, telefon etmiş. Arada. Bir ara onu da etmiyordu ya. Evet. Canım nasıl şimdi diye. <gülüyor> <gülüyor> evet çok ay, ay. absürt yani. bir hal aldı muhakkak yani artık yani hangi gazetede gördüğümü bulamadım bakıyordum ama yani işte bu son derece destekleyen medyadan biri de görmüş oldum ha yeni yapakmış evet Biden'la görüşürken Obama aradı son gün kritik temas diye verilmiş sürmanşetten Erdoğan New York temaslarının son gününde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama ile telefonda görüştü. İki lider kritik görüşmede terörle mücadele konusunda ortak stratejiyle çalışma konusunda mutabık kaldı diyor. Talep Amerika'dan gelmiş. Ya gerçekten e, hani e, insan bu medyanın eline, bu e, propaganda makinesinin eline düşmesin. Yani Amerikan politikası için dahi yani Amerika'ya acıyacağım aklıma gelmezdi ama onlar da bir kahve muhabbetinin şeyi oldu. Evet, <gülüyor> bir İbra anda. İbrahim Karagül bildiriyor <gülüyor> New York, tam bunu. Evet yani, evet yani. evet. Dolayısıyla kendisi evet. Geçen günde şöyle bir yazısı vardı. E, şey e, Gezi gösterileri e, Ukrayna'dan daha büyük ve daha... Hani derin köklü bir şeymiş, projeymiş. Hmm. Hani Rusya'nın başına Ukrayna'yı sardılar. Bizimki de işte geziyi sarmaya çalışıyorlardı. Biz sıkı durmasaydık, işte bu darbe girişimini bu korkunç plana engellemeseydik, işte Türkiye'nin hali de nice olurdu. Diye Saran kimmiş? Saran kim? Saran kimmiş? Ondan bahsediliyor. Bunu başımıza sorar. Karam işte o, o, o, o şeyle onu bilmiyoruz zaten işte bir işte o Amerika oluyor bir zaten herhalde bir İsrail var ama yani tam isim de söylenmiyor bir şey yok kötü güçler var ya. Evet. de olsunlar yani her an her şey herkes olabilir ama bir yandan işte Amerika ile de görüşülmeye böyle çalıştırıyor işte Obama aradığı iddiasıyla böyle bir seviniliyor falan onun bir hani kıvanç vesilesi olarak haberini arasında serpiştiriliyor yani bilmiyorum artık yani bir, bir artık uzaylılar mı bu Hindistan'da biliyorsunuz Mars'a falan doğru yönerdi. bilmiyorum yani birileri var yani etiski yerinin hani köşünde neyse tabii yani bunun hani dalga geçerek kendimizi korumaya çalışıyoruz akıl sağlığımızı yani hakikaten bu e, hiç de komik olmayan acıklı fantastik dünyasından e, çok belli bir işi de yaşanıyor. E, herkese tavsiye ederim. İngilizce okuyan Atlantic Mostly'da bir tane yazı vardı Russia and the Menace of Unreality diye ee, Rusya'nın hani gerçeklikten kopuşunun ve e, Putin'in nasıl bir hani sanal gerçeklik dünyası yarattığının ve kendi gücünü bu şekilde e, gücüne güç kattığının e, anlatan bir yazı Putin'in e, Peter Pomarant'in yazısı ee, ve işte şeyde geçen işte e, şeyinin başında Eylül se on tarihte e, yayınlanan bir yazı yani çok içinizi e, yakacak bir yazı okuyanlar için çünkü çok şey bulacaksınız Türkiye' ile paralel e, çağrıştıran ve çok enteresan bir şey var orada hani beni e, en çok e, hani içini dağlayan e, o yazıdaki noktalardan bir tanesi şu Parens şeyle konuşmuş, Kremlin'in bu işte siyaset mühendislerinden biri diye ki o political technologist diyor onlara işte siyasi teknoloji uzmanları adeta ve oradan işte o Kremlin'in yakından işte bu çevresinden ve son zamanlarda bu çevreden kopan birisi Gleb Pavlovski aynen kendisini şöyle demiş: Biz bir gerçeklik yarattık, o da Putin çoğunluğu gerçeğiydi. Putin'e alternatif olmadı iddiasını ortaya attık ve buna inandılar. Yani bu tuttu. Evet, yani, yani icat ettik ve birdenbire alternatif de olmadı. Belirdi gerçeklik olarak ortada da. Evet, Alternatif işte, yoktur Türkiye dedik bu yani. evet. ee, işte, Türkiye'de de gidilmiş yani çaplandığımız nasıl bu yani i̇şte, işte AKP çoğunluğu işte Erdoğan çoğunluğu işte sandık işte milli irade ve, ve bunun alternatifi yok işte diğer partiler işte beceremez yapamaz onlar zaten kötü bilmem ne yani pardon da bundan kötü hiçbir şey olamaz yani şu anki yönetim şeklinden Türkiye'nin daha kötü bir şey olamaz yakın zamanda Babasını kanserden kaybeden biri olarak sarsılarak bir haber dinledim geçen gün. Ve ya, yanlış olmasını umut ediyorum. Mesela artık işte bu hani ballandıra ballandıra yere göğe konamayan AKP'nin hizmetleri, sağlık sistemiydi. Bilmem işte şey neden her türlü ilacın artık hastalar için gayet kolay ulaşılabilir olması sosyal şeyle güvenlik sistemiyle. Yok böyle bir şey. Yani bundan sonra e, kanser hastaları ve, ve şeker hastaları vesaire gibi zaten e, kronik hastalığı olanlar dahi sürekli her ilaçları bittiğinde hastaneye e, giderek, doktora giderek reçetelerini yenilemek zorunda kalacaklar yeni düzenlemeye göre. Ya bu nasıl bir şey? Yani ölüm beşeinde insanlar var. Sürekli doktora gidemeyecek insanlar var ki hani ee, babamın o döneminde de ben nasıl zor olduğunu bu işin biliyorum hiç koy, öyle dışarıdan söylendiği gibi, hemen de ilaçlar geliyor alıyorsunuz falan filan. yok ama yani e, bunların daha da zorlaşıyor güçleşiyor olması ve hala e, bir takım masallarla e, hani Türkiye'nin yaşıyor olması bu artık e, kabul edilemez bir durum ve evet. yani Türkiye ikinci bir Rusya çakma Rusya olmak istiyorsa bu e, e, bir takım hani propagandalarla gözü tamamen bağlanmış e, ve bugün işte e, hani Ukrayna'ya Rusya'nın başına saran yok Rusya çok Rusya'nın kendi başına çok fena Ukrayna'yı sarmış vaziyette hani zaten bu Karagil'in yazısındaki o bütün e, karşılaştırmalı okuma hatalarını bir geçeyim hani gizli e, Ukrayna nasıl bir şey oluyor hani Ukrayna ayrı bir ülkeydi zaten yani hatırlatmak gerekirse kendisine o e, ve yani hani neyi nasıl benzeteceksiniz yani bu arada hani Putin'e bu arada Erdoğan zaten kendisi benzetmiş oluyor. Hani bu gurur duyulacak bir şey mi? Yani hmm. Neyse yani hani bunları geçelim yani dediğim gibi akıl sağlığımızı da belli bir noktada korumaya çalışmamız lazım. Evet şeydi Ergun Baba'n da T24'te iki gün üst üste buna benzer bu konu, konular üzerine iki yazı yazmıştı. Birincisinde işte bu gerçeklikle ilgisini kaybettiğini tamamen söylüyordu. Erdoğan dağıldı onunla birlikte Türkiye'de dağıldı diye. Yani 17-25 Aralık operasyonları Erdoğan'ın bozuk ruh halini tamamen bozdu. Ve Erdoğan süreçle, süreçte gerçeklikle ilgisini kaybetti diye kendisine yağcılık yapmaktan başka bir işlev görmeyen insanları danışman diye etrafında toplayan her türlü eleştiriyi darbe girişimi olarak niteleyen Erdoğan batı basınının ve kanaat önderlerinin eğlence malzemesi haline dönüştü. Ve şey olaylarını da hatırlatıyor işte Angela Merkel'a bir teşekkür etmediği kaldı diyor. Yakın çevresini dinlettiğini Sağır Sultan duydu diyor Alman istihbarat Servislerinin. Sonra bu dinleme raporları Alman medyasına sızmaya başlayınca atom bombası peşinde olduğu haberi çıktı Erdoğan'ın. Ardından MIT'in IŞİD raporu. E bu, Al Alman gazeteleri bu haberleri istihareye yatıp yazmadığına göre kaynakları Alman istihbaratının dinleme raporlarıydı. Ankara iki habere de sessiz kaldı. Sonra da IŞİD ile ilgili haberleri yazan New York Times'a çok sert tepki gösterdiler. ama Dışişleri Bakanı Kerry'e sessiz kalmayı aynı iddiaları gündeme getiren tercih etti. Muhabirlerini tehdit ettiği New York Times'da görüşme cesareti gösteremedi çünkü onların çanak soru sormayacağını ve kendisini sıkıştıracağını biliyordu diye devam eden ilginç bir yani gözlemler bütünü var. Stratejik kıvırmanın acı sonu adlı ikinci yazısında da e, yani önce askeri e, işi de hem moral gücüne hem de lojistik kaynaklarına darbe indirdi evet. diyor bu şeyin Rakka'daki bombardımanın ama ışığı karşı askeri ve siyasi mücadelenin içinde yer alacaklarını açıkladı diyor Recep Tayyip Erdoğan. Yani bu arada bir, evet. evet evet yani bu bunu Bu arada, bu arada dikkatimizi çektiğini bilmiyorum. New Times'te bir tane haber vardı. Dan Bilenski'nin Paris'ten geçtiği bir haber. O da son, son derece enteresan bir haberdi. Hayır görmedik. Orada işte şey Suriye sınırından işte girerek geri dönerek yani Türkiye'de teslim olan bir grup IŞİD'ci. Üç kişi bunlar ve IŞİD'den kaçıyorlar. Yani bu IŞİD üstelik de bu işte Büksel'deki bu şey bombalamalara vesaire karışan Hani bu o, Yahudi müzesine e, merkezine yapılan bombalamalara kazanan evet. kişinin kardeşi vesaire. Yani öyle hani e, öylesine e, militanlar da değil bunlar. E, ve ışıdıktan ama hakikaten yaka silkiyorlar ve teslim oluyorlar Türkiye'ye gelip. Ve Türkiye'ye te, gelip teslim olduktan sonra bunlar işte şey e, İstanbul'da getiriliyorlar. Uçağa bindirilecekler Fransa'ya e, gönderilecekler. Fakat uçağın pilotu belgeler eksik diyor ve almıyor bunları. Paris'e gidecek uçağın e, pilotu kabul etmiyor. Bunun üzerine bu e, Türkiye'de emniyet bunları e, maaşı giden bir uçağa bindiriyor. Bu sefer e, poli, Fransa polisi ile aralarında da bir e, şey e, iletişim bozukluğu oluyor her <gülüyor> nasılsa e, ve e, Paris'te bekliyor bekleniyor bu militanlar. ve Paris'te <gülüyor> uçaktan işte, uçağın etrafı sarılıyor vesaire geldiğinde kimse yok. ...bunlar Mansiliye'ye gitmiş... ...İŞİD'cılar... ...burada İŞİD'cılar kendilerini... ...kimsenin karşılamadığını görünce... ...o panikle birkaç tane... ...polis merkezine gidiyorlar ve teslim oluyorlar... ...tekrar tekrar... ...fakat ilk gittikleri polis merkezlerinde... ...siz kimsiniz, canım, bizim belli misiniz, nesiniz falan filan diye... ...bunları sepetliyorlar... ...ve sonunda... Montpellier'de yani... ...Mansiliye'yi falan da geçip... ...Fransa içinde seyahat ettikten, araba kiraladıktan... ...vesaire vesaire sonra... Bu insanların sonunda bir polis merkezi kabul ediyor. Yani evet. e, bu, bu hikayede e, tabii ben bilez ki, e, Fransız polisi tarafından işi yazıyor. Yani Türkiye'de emniyetin hani ve istihbaratın tarafına hiç ne inmiyor? E, yani onların yollanmasındaki e, iletişim bozukluğuna vesaire şurada yüzden e, <gülüyor> Ve ben bir, tamamen Fransız polisiyle bir paradik şeklinde haber yazmış dalga geçen. Tabii New York Times'in bu muhabiri herhalde Türkiye'de olsaydı bir kere Türkiye ile ilgili Türkiye'den başlayarak bu haberi yazsaydı şu an burada ülke sınırları içinde vardı. Bir şekilde o kaçırılırdı işte komploydu, şanlı polisimize, istihbaratımıza, işte, sürülen leke, karalama kampanyası, uluslararası falan filan diye gitmişti kendisi. Ama yani Türkiye tarafında işin kimse sorgulamıyor ve Türkiye'de de bu haber bir tercüme olarak çıktı. Ve işte alarak yazan gazetelerde dahi e, bu ışıkcıların kendi teslim olduğu söylenmiyor. Sanki Türkiye'de polis yakalamış da bunları e, Fransa'ya teslim ediyormuş gibi geçiyor. Evet biz de o kısmını görmüş ve bu seni söylediğini de görmemiştik doğrusu kendilerinin evet. teslim olduğu haberini. Ne yazık ki düşünün yani hani hiç kötü niyet arada olmasa dahi hani bir manipülasyon olmasa dahi böyle bir zaaf var zaten gazetecilikte Türkiye'de şu an. Ama bir de üstüne müthiş bir işte propaganda şeyi e, hareketi olunca siz düşünün artık. <gülüyor> Neyse. Evet, gerçeklikten kopma tehlikesi gittikçe büyüyen. Bunu iki yıldan beri filan konuşmaya çalışıyoruz, ama giderek daha da büyüyen bir boyut kazandı, burgaçlandı da şüphesiz doğrusu. Vallahi Son bundan sonrası de... daha da kötü olabilir. Üstelik yani belki kapatırken ona dikkat çekmek istiyorum yani hepimizin herhalde Kadir'de bir ağırlık var işte bugünlerde Kobani'de olanlar e, yani Türkiye'de Kürt sorunu hakikaten artık bir daha bir daha çözülemeyecek hale gelmeye başlıyor e, gerçekten hani Kürtler için bir e, onur meselesi ol, oldu ortada yani ve insanlar işte oraya savaşmaya gitmeye çalışıyor vesaire falan filan Türkiye bu hale gelmemeliydi Gidip orada savaş çağrısı hani savaşması insanların falan hani bu zaten çok ağır bir şey çünkü üçü tarafına da giden Türkler de var üçü tarafına giden bir sürü Türk var çok savaşması. sayıda evet evet bu bu ortada hani gidin işte toprağımızı koru, koruyun falan demek çağrısı da çözün Türkiye'nin kendini bu hale düşürmüş olması. Ee, AKP'nin ipiyle de bir takım kuyulara inilmiş olması e, Kürt sorunu çözülecek diye bu a, artık hepimizin altında kalacağı bir noktaya gidiyor iş e, gerçekten Kovani'de e, oradan gelen insanlardan tutun orada savaşanlara e, savaş mağdurlarına müthiş bir dram yaşanıyor ne diyeyim yani evet. son de Ali Bayramoğlu'nun da e, Yeni Şafak'taki köşesinde işe de yardım ettiğini kendisini gündeme getirdiğini hükümete yakın bir kalem olarak anlatırım. Başka bir açıklama. Başka da bir şey söylemeye henüz yok, evet. Peki. Evet. Biz... Al. çok Görüşmek teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Say Tezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık gazete. Alp Ulagayla spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Evet nedir spor olarak bugün ele alacağımız konular? İşte öyle şeyin başbakanın transfer falan değil mi? Bunlar bizim şeyimiz. Evet biz onu konuşamadık. Gündem maddemiz. Nedir ee, o? Aa, farkında değil misiniz? Ben atlamışım. Ee, Yeni tap yapma. Tabii New York'ta öyle şey peşinde dolaşın siz. <gülüyor> Yok yürüüş mürü çevrememir bırakın ya küresel ısınalım işte şey al çevrimi astafımızız olur. <gülüyor> ya yani Shakobyan tabi yaptığımız müthişti orada umarım ufak da olsa bir etkisi olur bilinçlenmeyi ama hani buradaki futbol etrafında dönen komedi <gülüyor> şu meşhur tapeler arada arada bir geliyor yine işte kimisi diyor biz şu an yandaşım Danis Kasıys falan. Ee, çıkan tapelerden birinde de görüyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan başbakanken bir aracıyla yine Turgay futbolcu istiyor Kasappaşa'dan Rize'ye. Aa evet. Şimdi hatırladım. Evet, özel vurmacıyı istiyor. <gülüyor> özel. Demek ki transferlerde böyle halledebiliyormuş diye. Öğrenmiş bunu hmm. Hatta sonra önce Turgay Ciner kızıyor falan. İkna olunca şey diyor iki de zenci alacağız galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ekstra. Ekstra, evet. İyi olunca yumuşayınca birden iki oyuncu daha. Peki nedir şey? Turgay Ciner'in bir kere futbol takımlarıyla ne ilgisi var? E, Kasımpaşa'nın sahibi, Turgay Ciner ve arkadaşları, böyle bir iş adamı ekibi. Madenlerin yanı ve gazetelerin yanı sıra Hı. bir de futbol takımları. E, evet, yani. evet. Yani Kasımpaşa Spor Kulübü'nün işte futbol şubesi aşe olduğu gibi birçok kulüpte o AŞ'yı satın aldılar onlar. Yine iş adamları e, kem... değil bunlar? Yani... İşte... Servet Yardımcı var. Kim var? Başka bir, bir kısmı eski Beşiktaş yönetim kuruluna yer almış şeyler. Yani tek tek isim isim bilmiyorum ama yönetim kurulu sitesini okuyunca aa bu da varmış, bu da varmış diyor insan. Ee, işte stat yenilendi zaten. Çok e, bilmiyorum yolu düşen varsa görmüştür. Ben geçen sene bir fotoğraf çekimi için gittim. Maça gidemedim maalesef. Ee, hani şehir içinde olabilecek işte herhalde 12-13 bin kişilik bir stadyum. Gayet şey bir stadyum. hani Böyle orta boyutlarda ama koltuklu falan güzel bir stadyumu tamamen stadyum, yani dört tarafı tribün olan bir stadyum haline geldi. Bildiğim kadarıyla Kemerburgaz'ın müthiş antrenman tesisleri var. Yine bu yönetim kurulunun elini cebine atmasıyla ve işte herhalde ödeme sıkıntısı olmayan Ender kulüplerden biri Kasımpaşa. İyi de oyuncuları var, iyi bir kadrosu var. İşte 2-3 sezondur da hep tepeye oynuyor yani. hani Avrupa Kupala'nın henüz gidemedi ama ilk 5'e oynayan bir takım. Ee, o yüzden hani onların e, iyi durumda olmasından faydalanarak Üzespor'a bir kardeş yardım. <gülüyor> yani kimi iş adamının e, nasibine şey düşüyor, gazete düşüyor, Star Gazetesi gibi. Eee kiminin de futbol kulübü düşüyor. Böyle bir durum mu söz konusu şimdi? Şöyle Hı? aslında 90'ların sonunda çıkan modelde şöyleydi. Yani bir medya sahibi bir banka edinmişti mesela, hatırlarsanız. mi hatırlarsanız. herhalde Sabah grubu Etibank mıydı? Dış bilginin alıp sonra batmasın yolacak. Evet. İşte Doğan grubunda o zaman dış bank vardı. Sonra hepsi satıldı, elden çıktı. İşte Erol Aksoy da Erol Aksoy'un bankası neydi Allah aşkına? Sitewa ya hatırlamıyorum ben. Yapı kredi miydi? Yapı kredi. Değil mi? Doğruymuyum ben şimdi? 40 milyon yapmış. İkisi bankası. Ee ve ama bu bahsettiğim medyoların hepsinin bir takımı vardı. Erol Aksoy. Mesela Sakaryasporu satın almıştı o zaman. Dinç Bilgin Göztepe'i satın almıştı. E Cem Uzanın zaten İstanbulspor Adanasporu vardı. Yani modeli uydu aslında o zaman. Sonra bütün bu gruplar dağılıp taşıyolduğunca şey olmuştu. Şimdi <gülüyor> belki tekrar e, böyle bir hamle olur. Niye olmaz? <gülüyor> <gülüyor> İlginç hmm. ve çok şey bir düzey yani tapeler gerçekse ki mahkeme kararıyla alınmış ve gerçekliği konusunda herhalde hiç kimsenin itiraz etmediği dile getirmediği bir şey e bu durumda sporu siyaset karıştırmış oluyor galiba. biraz da yakından ilgilendiği futbolcunun bütün özellikleriyle isimleriyle hepsi, her şeyi takip ettiği anlaşılıyor Bakın, şey, o zamanki başbakanı şimdi cumhurbaşkanı e zaten iyi futbolcu olduğunu biliyoruz evet. <gülüyor> Onu Fatih söyledi zaten. <gülüyor> Fatih derim söyledi. Çok iyi oldun futbolcu olarak da. Evet. Yani böyle bir... E, futbolcu transferinde böyle bir... ...bulaşma sonucu, söz konusu. Bir şekilde. Yani haftanın bence futbola dair... ...komik olaylarından biriydi. Onun dışında işte... ...seyircisizlik vesaire sürüyor zaten. Hani bu konuda bir e, şey yok... E, gelişme yok. Yani geçen hafta sonunda işte Fenerbahçe'nin Gaziantep form maçında sanıyorum 16.000 civarında seyirci vardı. 50.000 stadda 16.000 kaç ediyor? %32'si dolu. Evet. Yani. Peki e bilet kart uygulaması ne oldu? Sürüyor. Fenerbahçe de bu sisteme geçecek. Ama tam uygulayamadıkları için işte sadece sezonluk bilet sahipleri, kombine sahipleri maça girebildi. Bilet olnamadı mesela. Gaziantep Spor Maçı'na. Yani seyirci düşüklüğünün bir sebebi de bu. Dün de Ankara'da galiba tüketici mahkemesinde bununla ilgili dava vardı ama dava ertelenmiş bildiğim kadarıyla. Gördüğüm kadarıyla. Yani iptali yönünde bir sonuç alınamadı. Ee, ama hiçbir seyircisizlik var. İşte uygulamada sıkıntılar kart almaya çalışanlar. Ee, yani şeyin bir sebeplerinden biri olarak seyircisizliğin ortada duruyor. Yani bir RTm ya da bir geçiş süreci düşünülür mü? Orada da sıkıntı şu. Stadyumların turnikeleri e-bilete göre uyarlandı artık. Yani elektronik turnikeler. Ee, ve hani eğer diyelim ki sistemi 3 ay atkıya alacağız ya da ikili bir sistem hani Bilet de geçsin, e-bilet olmasın. Ee, sistem o zaman nasıl geri döndürülür ya da birlikte işleyebilir mi? Onu kestiremiyorum şu anda. Yani Kayıt olmadan bilet alalım eskisi gibi girelim. Teknik olarak sıkıntı olabilir şu anda. Mümkün olmayabilir. Evet ilginç yani, bir durum var. O o sonuçta iş adamları var. Onlar bir şekilde karşılarlar galiba. Kasımpaşa'da olduğu gibi. Yani çare tükenmez gibi duruyor. Boş stadyum da olsa yok. devam eder. Ka Türkiye'de karşılarlar gibi. derken yani maliyeti mi? Yani. O, o kadar e orada da şöyle mi? sıkıntı var artık. Buna bir, bir dış müdahaleyle engel var buna. Ee, biliyorsunuz UEFA'nın fair play kriterleri var. Ee, sizin futbol dışı sermaye koymanız e, yasak daha doğrusu koyarsanız da koyduğunuz zaman Avrupa Kıplarına katılamazsınız ya da ceza alırsınız. İşte dün son bir liste açıklandı. Yedi takımlık Beşiktaş var işlerinde. Ee, Liverpool, Roma işte Inter kalabalık bir liste var yani. Böyle önemli takımlardan oluşan. Bir de Bursaspor'un arası arasında olduğu Beş takımda ödemeleri durdurulmuş. Ya bunlar e, ya bilançosundaki düzensizlikler ya da işte bahsettiğim e, sermaye hareketleri sebebiyle e, incelemeye alınan kulüpler. Hı. Yani ben dışarıdan 30 milyonu koydum cebimden. Yürüyün çocuklar yapamazsınız e, kapıda bulursun. Yani eğer öyle bir hedefiniz varsa yok ben sadece için ülke için ver boşver Avrupa kupalarını falan diyorsanız zaten bir sıkıntı yok. Belki Asya artık ya da Avrasya <gülüyor> Rusya ile beraber. <gülüyor> O da ülke olarak girmek gerektiği için o da pek olacak gibi değil. Yani böyle futboldaki durum pek parlak değil ama e, asıl Türkiye'nin en başarılı iki takım sporunda dünya şampiyonları var. E, Kadınlar hem voleybol hem basketbol. Üstelik i̇şte evet. basketbolu Türkiye ev sahibi dünya şampiyonasında. E, yani son on yola baktığımızda hakikaten voleybol zaten... Hep belli düzeni yıllardır koruyor. İşte bir Avrupa ikinciliği, bir Avrupa üçüncülüğü, bir dünya altıncılığı. Hep oralarda Türkiye. E, basketbolda son 4-5 yılda uzun yıllardır yapılan çalışmaların meyvesini aldı. İşte bir Önce 2011'de Avrupa ikinciliği, 2012'de olimpiyatlarda çeyrek final. Ve geçen yılda Avrupa üçüncülüğü tekrar. E, Avrupa'da iki madalya. E, doğrusu hani 10-15 yıl önce çok kolay, kolay e, tahayyül edemediğimiz başarılar. Şimdi e, bu Türk milli takımı belli oyuncuların da son turnuvası olacak. E, kendi evinde dünya şampiyonası oynuyor. 16 takımlı dünya şampiyonası İstanbul ve Ankara'da. E, şöyle Türkiye, Fransa, Mozambik, Kanada'yla e, aynı grupta e, bu dünya şampiyonasında e, ve gruplarda birinci olursa takımlar doğrudan çeleksine yükseliyorlar. İkinci olursa diğer grubun üçüncüsüyle bir baraj maçı oynayacak. Komşu grubun. Şöyle bir baktığımızda tabi ABD sanıyorum resmi turnuvan maçlarda 92 olimpiyatlarından beri mi inmiyor? Yani olimpiyat ve dünya şampiyonları hep şampiyon. Ama bir hafta önce, yaklaşık bir hafta önce, belki bir hafta bile olmamıştır. Bir son hazırlık maçında Fransa'yı indiler. Fransa 15-20 sayı girden gelip ABD'yi yendi. Sürpriz bir galibiyet. Haftadan ABD'nin takımını biraz karıştırdı, kadro değişiklikler yaptılar. Bu sürpriz yeni güzel. Yani onu yenen Fransa Türkiye aynı grupta. Ki yani son dönemin geleneksel olarak en iyi kadın basketbol ülkelerinden birisi Fransa. Hep cepheleredir Avrupa'da da, dünyada da. Şimdi bu Fransa'yı geçmek grupta çok kolay olmayacak. Grup birinciliği için. Ankara'daki birinci tur maçları, grup maçlarında. Türkiye ikinci olursa da diğer gruptan muhtemelen Brezilya olabilir. Şimdi düşünüyorum Brezilya olabilir gibi. Çünkü o grupta İspanya var. İspanya geçen yıl Avrupa şampiyonu oldu. Alt kategorilerde tüm turnuvaları kazandı. Hı hı. Yani herhalde İspanya birinci olur. Yani bir baraj maçı oynayayım. Çeyrek finale kalabilir gibi gözüküyor Türkiye. Yani burada da hedef madalya diyorum ilk takım. Ee, herhalde iki, iki buçuk aydır kamptalar. Daha önce yaptıkları bir basın toplantısına da ben gittim. Yani hedef madalya deniyor. Demek ki en azından bir yarı final. Hedefi söz konusu. Daha üstte olabilir mi? Tam emin değilim. Bu da sıkıntı. Yani bu kışan işte Nevre Yılmaz, e, Birsel Vardarlı, Işıl işte Alben. Yani bu kışan... En iyi dönemini geçtik mi, geçmedik mi? Bazı oyuncular artık yaş olarak belki şeyi doldurdular. Herhalde bir iki üç oyuncu buradan sonra oynamayacak zaten. Bu turnuvadan sonra mil takımı bırakacaktır. Öyle gözüküyor. Yani yarı final iyi bir şey olur. İyi bir sonuç olur. Voleybolda ise format tamamen farklı. Dünya Voleybol Federasyonu başka bir model uyguluyor Yani orada e, Voleybol'da Dünya Federasyonu'nun En büyük giyilir kapısı bu Dünya şampiyonları yani oradan aldıkları televizyon yayınları vesaire ve o yüzden Dünya şampiyonlarını olabildiğince uzak tutuyorlar Mesela basketbolda şampiyona yarın başlıyor Ve gelecek pazar bitecek Kaç gün yapıyor? 9 gün 9 günde biten bir dünya şampiyonası e, Voleybol'da ise Eee hmm, Salı günü başladı sanıyorum maçlar ve e, Ekim'in 12'sinde mi bitecek? O kadar uzun ki turnuva. E, bitmiyor yani üç aşamalı turnuva var en son bir de yarı finaller uzanıp işte finalist belirleniyor. Peki niye böyle bir önemli fark var ve hangisi daha avantajlı? Yani, bu e, yani bu dediğim gibi bilgimiz... Dünya Valibo Federasyonu'nun en büyük gelir kapısı bu Dünya Şampiyonası ve ee, sanıyorum e, Dünya Voleybol Fedasyonu'nun gelirlerin dörtte üçünü işte İtalya, Japonya, Polonya ve dördüncü e, ülke Rusya mıydı, Çin miydi? Yani bu dört ülkeden gelen televizyon yayın akar oluşturuyor. Ve o yüzden Dünya Şampiyonası'nı mümkün olunca uzun tutup bu takım takımları izletebilmek istiyorlar. Hem erkeklerde hem kadınlarda. Yani şey bol olsun. Çok e, turnuva uzun sürsün. İşte en finale giden takımlar e, kaç maç oluyor? Evet. Ee, herhalde 12-13 12, 12 13 maç yapsın i̇şte Bol bol izlensin Amaç bu Basketbolda ise daha kompakt ee, Bu sefer iyice öyle yaptılar yani İkinci grup maçı yok Takım sayısı zaten sınırlı 9 günde biz bunu yapıp bitireceğiz Çünkü kadın basketbolundan onlarda e, Erkeklere göre daha çekici olduğunu düşünüyorlar 9 yani günde bitiriyorlar Bir de yani şunu düşünelim hani Sporcuların zaten sezonun için uzun bir maç maratonu var bilasa şeyden herhalde Amerikan Federasyonundan talep geliyordur çünkü Amerikalı basketbolcular kendi liglerinde ülkelerinde WNBA oynuyorlar uzun bir sezon yorucu Buradan da gidip Avrupa liglerinde oynayacaklar yani yılda iki lig oynuyorlar herhalde oradaki istek şey yani yıpratmayın oyuncuları bu iş yani işte altı maçta bitsin 3 yani grup maçı çeyrek final yarı final final böyle bir talep voleybolda hiç iki katım maç var. Evet. Tam şey hesaplayamadım bile ben. Şimdi mesela birinci grupta, birinci turda Türkiye'nin yer aldığı grup işte Brezilya, Bulgaristan, Sırbistan, Kanada ve e, altıncı takımı unuttum doğrusu. Yani beş maç var. İkinci tura çıkıyorsunuz, komşu gruptan gelen takımlarla eşleşiyorsunuz. Üç maç daha, sekiz. E, ondan sonra oradan ilk dört çıkıyor. Öbür grupta bir... Kaç maç Tamam <gülüyor> Tamamen hesabı karıştırdım. Erkekler Polonya'daydı yedi şampiyonu. Geçen haftasını bitti, yani bitmiyor turnuva, evet, <gülüyor> <bitmiyor>. oynuyorlar, <gülüyor> oynuyorlar. Aynı takımlar üç kez falan oynadı, ee, yani şey olur. Oyuncular herhalde zihinsel olarak da bu kadar uzun süre bu kadar maçta, hani futbolda da uzun ama e, seyirciler de kon, e, konsantrasyonlarını itirap evet. yani. Bu bir değil. de şu risk var, ee, yani o bir şekilde tabi düşünüyorum, yani ev sahibi ülkenin elendiğini düşünün bu kadar uzun bir turnuvada, e, seyirci sayısı da düşer. Son maçlarda yani erkeklerde esabi Polonya'ydı ilk maçı stadyumda yaptılar kaç bin 45-50 bin kişi izledi Dünya rekoru kırdılar bir dönem yaptılar sonra Polonya Dünya şampiyonu da oldu yani sonuna kadar gitti tabii çok iyilerdi. bütün yani hele Polonya'nın maçları falan doldu tersi bir durum şey olur tabii Turnuva açısından son turların kötü geçmesi anlamına gelir şimdi Türkiye'nin voleyboldaki durum maalesef pek iyi başlayamadı Türkiye. Kolay bir grupta da değil ama ilk üç maçta iki yenilgi ilgi var. Ee, önce Sırbistan'a 3-1'in girdiler. Ee, dün de Bulgaristan'a ee, 3-2 sanıyorum. İki en ilgi. Durum pek iyi değil çünkü arada bir Kanada'yı çok rahat yendi. Türkiye 3-0. Ee, yani çok rakip görmediği bir ilke zaten. Şimdi Bundan sonra bir Brezilya maçı var ki Brezilya grupta set vermedi. Yani en güçlü takımı gözüküyor. Muhtemelen o maçı da kazanmak zor olacak. Yani herhalde bu, bu gruptan dördüncü olarak belki çıkacak Türkiye. Bulgaristan son iki maçını kazanır diye düşünüyorum. Ve ikinci tur grubuna yükselecek ama yanında hiç puan taşıyamayacak. Yani ya da çok az puan. Bir puan falan. Bu tabii ikinci turda çok dezavantajlı kılıyor Türkiye'yi. Yani oradan gelecek dört takımla oynayacak dört maç orada mesela üç galibiyet gerekebilir bir sonraki tura yükselmek için ilk üçe girmek gerekecek çünkü orada yani o bile yetmeyebilir yani bu ilk üç maçtaki iki en ilgi zor bir şey vaat ediyor bundan vaat ediyor bundan sonra yani Türkiye'de problem ben Sırbistan maçını izledim orada yıllarda tabii takımın en büyük sayısıyla olan Neslihan Demir'in olmaması ciddi bir şey, eksiklik doğurmuş durumda. Yani 2003'ten beri Türkiye 10'a on, alışmış durumdaydı. Yani aşağı yukarı 11 sezon 11 boyunca sez. onun skorarlığı dönemişti. Neslihan'ın sakatlığı var. O yüzden kadroya alınmadı. Sanıyorum bir ameliyat da geçirdi. Yani yoksa hani kariyerini bitirmiş değil. Kulüp takımına da oynayacak ama onsuz bir şey düzenine, hücum düzenine alışmak pek kolay olmadı. Yani sayı bulmakta Belli anlamda Türkiye zorlandı. Yani servisten sayı alamadı. Hücumlardan sayı alamadı. Yani Sırbistan maçı pek kimse geçmedi. Dünkü Bulgaristan maçını izleyemedim. Demek ki orada da çok parlak değil oyun. Yani kanal zaten pek rakip olamaz. Böyle bir sıkıntı var. Yani bundan sonra biz onun yerine oynayan oyunculardan işte Polen'den ya da başka bir oyuncudan bir ekstra performans gelir mi? gelmesi lazım ki takım şey olsun. Evet, daha epey bunları da konuşacağız herhalde. Peki bu Evet da... şampiyon herhalde 2-3 kutu tamam. 2 Konuşacağız. Peki <gülüyor> burada bitirelim her zaman böyle önemli başka Maskeyi bir şey. Hapşı yürümek üzere. Ömer Çok Bey teşekkür. bu arada şey o yolluyorsunuz değil mi oyuncuyu bana? Tabii Siyorsunuz, tabii. Yolluyorsunuz tamam. Tabii sana konuş. volkan alıyorum ben senden. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki iki, iki zenci geliyor. Konuş. <gülüyor> <gülüyor> iki zengi evet yani Türkiye'deki ismiydi iki Arap iyi Arap dememiş i̇ki ara. <gülüyor> Arap araba bak ya nasıl koşuyor <gülüyor> öyle de, de, de, de. peki iyi yayınlar diliyorum çok, çok teşekkür görüşmek üzere, üzere. Alpulagaylı Spor Evet böylece de bitirmiş oluyoruz bugünkü programımızı da bitirirken çalacağımız şey Julie London'dan bir şarkı olacak. Crime River onun çok meşhur şarkısı baladı. Bana bir nehir ağla diye Julie London 1926'da bugün doğmuş. 2000'de de hayata veda etmiş bir Amerikalı şarkıcı ve oyuncu. Ee, onunla bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. çek